Açıkkastı. Kainat Bugün 10 Ekim Pazartesi Yıl 2016 Ay 10 Gün 284 Hızır 158 1438 Hicri Muharrem 9 1432 Rumi Eylül 27 Günün Sözü Eğer Herkes Dost Sandığı Kimselerin Bir de Kendi Arkasından Söylemiş Olduklarını Duysaydı Dünyada Pek Az Dost Kalırdı Blaise Pascal Günün Şiiri Aşk Sen Varken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 Günün Tarihi 203 yıl önce bugün 12.1813'te ünlü İtalyan bestesi, besteci Giuseppe Verdi doğmuştu. La Treviata, Nabucco, Rigoletto, Il Travatore ve Aida Operaları en ünlü eserleridir. Büyük Saatte Marif Takvimi Merkez Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı Ben Deniz Ömer Madra, Can 11 ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşel de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Açılışta Daddy's Song diye bir Daddy's Car diye bir şarkı dinledik Babanın babişin arabası anlamına geliyor Artificial Intelligence, yani yapay zeka tarafından yaratılmış bir şarkı. Onu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Bilgisayarların Babası eğer macho terimi göğsü kıllı erkeğe verilen adsa Alan Turing macho olmadığı için mahkum edildi. Turing feryat eder, hırlar, kekelerdi. Eski bir kravatı kemer niyetine kullanırdı, az uyur, günlerce tıraş olmaz ve şehri bir ucundan diğer ucuna kadar koşarak geçerken aslında o sırada zihinsel olarak karmaşık matematik formüllerini çözüyor olurdu. Birkaç yıl öncesinde Britanya gizli servisi için çalışırken Almanya'nın yüksek askeri komutasının kullandığı çözülemez kodları deşifre edebilen bir makine icat ederek 2. Dünya Savaşı'nın daha çabuk sona ermesine katkıda bulunmuştu. Daha o zamandan elektronik bir bilgisayar prototipini kafasında oluşturmuş ve günümüz bilgi işlem dünyasının kuramsal temellerini atmıştı. Daha sonra entegre programlarla çalışan ilk bilgisayarın yapımını yönetti. Onunla bitmek bilmez satranç maçları yapar, onu deli eden sorular formüle eder ve ondan aşk mektupları yazmasını talep ederdi. Makine oldukça tutarsız mesajlar üreterek bu komutu yerine getirirdi. Ancak 1952 yılında Turing ahlaksız davranışlarından ötürü Manchester'da tutuklayanlar onu kanlı canlı polisler oldu. Mahkemeye çıkarılan Turing homoseksüellikten, eşcinsellikten suçlu bulundu. Kendisini salıvermeleri için bir tedavi programına katılmayı kabul etti. İlaç bombardımanı onu iktidarsız yaptı. Göğüsleri büyüdü, içine kapandı. Üniversiteye bile gitmiyordu. Fısıltılar duyuyor, sırtına yöneltilmiş bakışlar hissediyordu. Uyumadan önce bir elma yemeği alışkanlık haline getirmişti. Bir gece yiyeceği elmanın içine siyanür enjekte etti. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugüne de bakalım 1780'de bugün Büyük bir Kasırga olmuş Ve Karayipler'de 20 bin ila 30 bin kişinin Ölümüne yol açmış Tam sayı bilinmiyor 1780'de bugün. 1963'te bugün e, kısmi nükleer deneme, yasaklama antlaşması yürürlüğe girmiş. 2015'te de e, bugün Ankara'da en az 102 kişinin öldüğü, 400'den fazla insanın da yaralandığı, sakat kaldığı çifte bomba patlamıştı. Garda. Ne yazık ki bugüne eş zamanlı olarak düşen daha doğrusu aynı günle e, tekabül eden 1992 yılında da yaşanmış bir olay var. 1992 yılında kutlanmaya başlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ülkeler ve dünyanın ruh sağlığı sorunları, ruh sağlığı politikalarının ve toplumun kamuoyunu gündeme taşınması, farkındalık yaratılması ve çözüme kavuşturulması amaçlanan bir gün olarak belirlenmiş 10 Ekim 1992'den bu yana Anılıyor, daha doğrusu çeşitli etkinlikler düzenleniyor bu Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde. Bugün de Dünya Ruh Sağlığı Günü. Bu yıl, e, Dünya Ruh Sağlığı Günü, geçtiğimiz yıl Barış Mitingi'nde Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve beş üzerinde kişinin yaralandığı tarihle örtüşmüş oldu. Ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl belirlenen tema, psikolojik ilk yardım olmuş. Bunu... E, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaptığı açıklamadan görebilmek mümkün. Bize de programcımız ve dostumuz Timuçin oral iletti. Çeşitli etkinliklerde yapılacakmış ama ana teması bu senenin dünya psikoloji dünya psikiyatri gününün ya da dünya ruh sağlığı gününün psikolojik ilk yardımmış zaruri hale gelen bu psikolojik ilk yardım durumları. Evet, çok da e, önemli aslında çünkü e, bir de şu var e, çok ciddi bir e, problematik travma içinde olduğunu e, da söyleyebiliriz psikiyatr ya da psikolog olmamakla beraber ülkenin toplumun. Mesela bu e, Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı biraz önce sözünü ettik. İşte 102 kişinin öldüğü ve korkunç e, derecede Ankara gar önünde meydana gelen bu Korkunç patlamada Birçok insan da yaralandı sakatlandı Ve onların e, Yas tutmasına bile imkan verilmiyor Ya da anılmasına bile imkan verilmiyor Mesela Ankara'da 10 Ekim'de tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Başta gar ve yakın çevresi olmak üzere Bütün Ankara genelinde Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü Yapılması yasaklandı neden Olan üstü hal Bu bir gerekçe mi kendini kusunduğu gerekçe bu efendim. Evet. Psikolojiyi biraz zorluyor ama yani Rengin Arslan'ın çok çeşitli gazetelerde bir günde de Cumhuriyet gazetesinde de ve BBC Türkçe'de pek çok güzel önemli mülakat, röportaj çıktı. Hepsini tavsiye ederim. Cumhuriyet'te de Pınar Önc yaptı. Yeni çok taze düşen bir şey de BBC Türkçe'den Rengin Arslan'ın yaptı. Gülşen Ay ile yapılmış bir konuşma var. Ona da kısacık değinelim. Bundan bir sene önce Ankara'da yapılacak olan barış mitingine giden binlerce insandan biri Gülşen Ay o günün sabahında intihar bombacılarının düzenlediği saldırı Türkiye'de en çok insanın yol, ölümüne yol açan saldırı olarak tarihe geçti. Evet. Ve hiç araya girmeden kendi anlatımıyla aktardıkları çok ilginç bir şey ve ayağından yaralanmış ve tedavi edilmiş Geride kalan bir yılı her gün ayrı bir kıyamet diye anlatıyor. İşte psikolojik travma böyle bir şey olsa gerek. Herkes yaşamak için geliyor dünyaya. Sadece insanlar değil bütün canlılar demiş. Ve ondan sonra da ayağım bir şey değil ama canım acıyor diye de söylüyor Gülşen Ay. Rengin Arslan'a. Aynı zamanda ona kim katliamı tüm illerde anılmış dün. Bursa'daki anma için toplandı. Hayır, toplanı... Ank Ankara'da anılmadı. Yasaktı çünkü. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen bir tören var ama. Eee i̇şte oradaki ona kısmen izin verilmiştir. Mezarlı başında, mezar başında ama toplu bir anmaya izin verilmedi. Evet, Bursa'dakinde ise şiddet varmış. Bursa'daki anma polis evet. tarafından engellenirken çok kişi darp edilerek gözaltına alınmış bir haberine göre. Eee 12 Ekim 2015'te saat 10.00 10.04'te Ankara Garı önünde toplanıp barış talebine dile getiren binlerce kişinin olduğu alanda iki ayrı noktaya yerleştir yapılan intihar saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti Bunlar 102 mi? oldu galiba 102 sonra. oldu ee, iki kişi de intihar saldırganı olarak belirlenmişti evet diyor ki Gülsen Ay patlayan her yeni bombayla yüreğimden bir parça kopuyor diyor genç bir kadın şuramdan bir şey kopuyor ayağımın yeniden sızladığını hissediyorum Ankara'dan sonra patlayan ilk bombada ayağa kalkamadım Ayağımın üzerine basamadım Sanki o yeniden yaralanmış gibi İnsan kendi içinde bir kıyamette yaşıyor diye bitiriyor. Dün bir arkadaş aradı Bir yıl oldu Benim için bir gün bile geçmemiş gibi Öyle hissediyorum Her gece yatınca gözümün önüne geliyor Sonbahar ayını o kadar seviyordum ki Ama şimdi sevmiyorum Çok insan çocuğunu sevdiğini Sevgilisini kaybetti Ölüm kimseye yakışmıyor Herkes yaşamalı yaşlanmalı. Gençler ölmemeli diyor. Tamamını BBC Türkçeden bugün görebilirsiniz. Bu biz yerine girmeden kısa bir süre önce düştü. İnternet sitesine bakılabilir. Çok çok çarpıcı şeyler ve Cumhuriyet gazetesinde de Barış mitinginde IŞİD'in canlı bombası ailesinden iki kişiyi aldı. Buna rağmen yetkililerden ne bir taziye duydu ne bir destek gördü diye öğretmen İzzet Çevik'le yapılmış bir röportaj, mülakat vardı. O da Mahmut Oral'ın Üç kadına gitmiştim. Kızını ve kız kardeşini yitiren, eşinin tedavisi ise hala devam eden İzzettin Çevik. İnsanın rüyasında bile görmeyeceği bir kabusu, düşünmek bile istemediği şeyleri yaşadım. Üç kadınla gidip yarım kadınla döndüm Ankara'dan Eşim Hatice'nin tedavisi Fiziksel olarak bir yerlere geldi Şimdi ruhen de bir yerlere gelmesi için Gayret ediyoruz diyor İşte psikiyatri gününde Tam bunları Konuşmak lazım bir de Biz devlete ait Olmayanlardanız Biz devletin gözünde olmayanlardanız Kaybedilmiş olanlardanız diyor Devlet bizim için Yarın öbür gün bunlarla bir araya geliriz, otururuz diye bir düşüncede değil. Bakın biz milli takım maçlarında yuhalandık, sanki yuhalanınca milli takım mı kazandı diyor. Yani şöyle bir durum söz konusu, Ankara Emniyet Müdürlüğü bugün Ankara Garı'nda saat 10.04'te yapılması planlanan anma törenini ve il genelinde 10 Ekim'de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün o ay kapsamında yasaklandığını duyurdu. Ya bu saldırı olduktan sonra siyasi parti liderleri de aynı zamanda başbakan da bunların içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ellerinde karanfillerle beraber oraya gül şey bırakmaya, çiçek bırakmaya gitmemişler ben miydi? Ben de öyle hatırlıyorum. Kendi saygılarını sunmayı etmemişler miydi? Türkiye'nin en büyük terör saldırısı yaşandı. Türkiye tarihinin, modern Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısı yaşandı. Herkesin gözleri önünde yaşandı bu olay ve Ankara'da, başkentte yaşandı. Ve bir sene sonra siz bu anmayı, bu olayın anmasını yapamayacak kadar güvenlik önlemlerini alamayacak durumda olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Büyük bir büyük devleti. ifadesi. Maalesef çok fena. Bu o... Vay canına. Ee, bir de e, şeyi de e, söylemek lazım. Birazdan e, tamamını da e, vereceğiz herhalde. İyice Avrupa İnsan Hakları Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları e, Komisyonu Başkanı Nils Muznieks ile yapılmış bir e, e, Söyleşi var evet. Ölçe ve le Türkçe'de O da e, ilginç bir şekilde Şimdi biraz geç kalmış Olduğu söylenebilir tabi Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'deki O hal önlemlerinin insan hakları Boyutuna dair Rapor hazırlamakta Biraz gecikmiş ve eleştirmekte de geç kalmış olabilir ama tam da bu psikiyatralar gününe uygun düşen bir başlıkla vermiş Deutsche Welle Türkçe haberi. Türkiye kolektif travmada diyor toplumsal olarak travma yaşıyor yani psikolojik bir şey, rahatsızlık halinde diyor. Yani bu normal insan hakkı güvencelerini ve iç hukuk yollarını hiçe sayan önlemler oluyor. Bu önlemlerin en kısa sürede değiştirilmesi gerekir diyor. Yani darbe girişimi sonrası bazen önlemlerin acil tehdit nedeniyle meşru olduğunu ama bu önlemlerin zamanla daha az meşru hale geldiğini söylüyor. Aradan iki buçuk ay geçti diyor ve artık Türk demokrasisine yönelik acil tehdit 16 Temmuz'daki gibi değil. Önlemesi lazım diyor çok önemli en kısa zamanda normale dönülmesini istiyorlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterinden de gelen bir şey var bunu birazdan şey yapacağız şimdi diğer konulara da bakalım yani 10 Ekim'de tüm gösteri ve gösterilerin yasaklanmış olması Bursa'da da anmak isteyenlerin tekme tokat gaz bombalarıyla filan dövülüyor olması çok vahim bir başka durumada da işaret ediyor. Kaldı ki sayısız gazeteci, dünyadaki en çok gazeteci, yazar, çizer, sanatçının içeride olduğu ve akıbetinin de şimdilik ne zaman yargılanacaklarının filan belli olmadığı büyük bir belirsizlik ortamı var. Çoğu uluslararası alanda da gayet iyi bilinen ...isimler, gazeteciler, yazarlar... ...sayısız kitapları olan... ...romancılar... ...incelemeciler, akademisyenler var... ...ve görevden alınan müthiş bir tasfiye de... ...dalgası halinde... ...görevden alınan insanlar var. Bir yandan da hem içte... ...hem de dışta... ...çok ciddi... E şiddet çatışma ortamı giderek burgaçlanarak artıyor gerginlik de insanları da yansıyor bu çatışma ortamlarında da görebiliyorsunuz mesela dün yaşanan çok büyük patlamalar var 20'den fazla insan hayatını kaybetti yaşanan çatışmalarda ama bir tanesi çok trajik ee, Hakerin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında kobra tipi hızlı polis aracının kulesindeki makineli tüfek bir anda seri bir şekilde ateş alıyor 4 kişi ölüyor bu seri şekilde yapılan ateş sonrasında 2 kişi de yaralanıyor Olay sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan polis memuru ime tutuklanıyor. Ee, Açıklamasını da söyle. Açıklamasını da söyleyeyim. Silah bir anda atış aldı. Ben tetiğe dokunmadım otomatik diyor. Yani evet. tetik kendiliğinden devreye girdi diyor. Yani yüksek havada zırhlı araçtan açılan ateşle dört kişinin öldüğü bir tartışmaya gidiyormuş. Bu Zırhlı aracın kule kısmında bulunan makineli tüfek bilinmeyen bir nedenle seri ateş açıyor. Evet. Yani bir robotun öldürdüğü insanlardan bahsediyoruz. Dün bir robot dört kişiyi öldürdü eğer polisin söylediği doğruysa. Silah kendiliğinden ateş aldı. Şöyle de bir açıklama var. HDP hakkar milletvekili Selma Irmak da e, polisin ifadesinde silahının tutukluk yapıp ateşlendiğini ifade etmiştir diye yazmış. Ne demek? Hem tutukluk yapıyor hem ateşliyor. Yani son derece mantıksız bir açıklama bu. Kendiliğinden ateş aldığını söylemiş polis memuru yine tutuklanmadan önce ve tetik kısmına kesinlikle dokunmadığınız beyan etmiş. Böyle bir tehlike varsa eğer bu kitle yani Kobra denen bu zırhlı araçlar o zaman tamamen devreden çıkarılması gerekir herhalde. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez. Dört kişinin yani Kaza sonucu öldürülmesi gibi bir şey pek dünyada da duyulan bir şey değil. Yani, yani birkaç kişinin cep telefonu cep teli, <gülüyor> patladığı için bütün cep telefonlarını geri çekiyorlar. Ya da arabaların bir hasarı olduğu için çeşitli konularda soru işareti olduğu için bütün arabaları piyasadan geri çekilip bakım yaptıktan sonra gönderiliyor. Ama buradaki sorun hem, henüz tam olarak da anlayamadım. Gerçekten dediğiniz gibi bir anda bir robotların hakim olduğu bir şey de olabilir. Yani o kadar fazla şeyden bahsediliyor ki Evet yani Çok acı bozuluk bir güvenlik görevlisi de olabilir evet, gerekiyor. Pekala mümkün bence de öyle Yani bunu özellikle de Dünya psikiyatri gününde e, Haddimiz olmayarak aklımıza gelen Bir olasılık olarak belirtmeliyiz Yani kendiliğinden ateş aldı Teteğe dokunmadım tutukluk yaptı Ateşlendi hiçbir anlamı olmayan Şeyler bu arada çatışmada Yeğenini kaybeden Pervin Bulvan, e, Buldan Serhat Buldan'da yaralılardan Rah Rahmi Sahhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamış ee, ve çatışmada yeğenini kaybeden Pervin Buldan da kişi Twitter hesabından diyor ki bugün geverdi yani hakkaride. Dün hakkaride zaten hafta sonunda 20, 23 kişi. ...hayatını kaybetti. Üç ayrı olayda... ...şimdi onlara da geçeceğiz maalesef... ...ama diyor ki geverde bir katliam yapıldı... ...kavga eden iki ailenin üstüne... ...iki, iki aile kavga ediyor... Hı hı. ...diyor... ...üzerine polis zırhlı araçtan ateş etmiş... ...o kavga da ayrı bir... ...inceleme konusu olabilir... ...tabii gerilim vesaire... ...açısından... ...ikinci Roboski yaratılmak istenmiş diyor... ...dört kişi yaşamını yitirdi... ...öldürülenler arasında yeğenimiz Serhat... ...buldan da var diye bir şey yapmış... ...yani sorular çok... ...hem tutukluk yapıyor hem ateş ediyor... ...bu nasıl oluyor... ...tetiğe kesin dokunulmuyor... ...kendiliğinden ateş nasıl oluyor... ...ikinci soru... ...zırhlı araç kurelerine... ...TC icadı yeni robotlar mı takıldı... ...zırha mı diyeceğiz bunlara da... ...iha yerine... ...nedir bu yani... ...korkunç bir ıskanda... ...ve bunun üzerinde... Hiçbir şey yok. Arkasından Hakkari'de bir asker hayatını kaybetti. Bunun açıklamasını biliyorum. Gene Hakkari'de oluyor. Çukurca'da bu da dikenden bir haber. El bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi diyor ve ama er piyade er Furkan Hamancı ölmüş. Hantepe üst bölgesindeyken, mevkindeyken el bombası patlamış. Askeri uçakla Memleketi Kayseri'ye gönderilmiş. Resmi açıklama yok. El bombası nasıl patladı diye. Bu da çok tuhaf bir açıklama. Yani açıklama gerektiren bir tuhaf durum. Ya gözaltına aldıkları asker cezaevinde olan insanla nasıl öldürdüğünü açıklamadılar evet. gelip de şey el bombasını nasıl patladığını mı açıklayacaklar siz de biraz Ama asker, Yani askeri bir durumdan bahsediyoruz. E, oradaki askeri... el bombası patlıyor. Yani bir ordu or, genel kurmaydan yani daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama gelmesi gerekir. Gelmemiş jandarma komutanlığından filan. Mevzilerden bahsediyordum bu arada ben de. Evet. O da cezaevinde, askeri cezaevindeydi ve öldürüldü. Onu soruşturması sürene evet. kadar hiçbir şey belli olmadı neredeyse. Mevzideyken el bombası patladı diye çok tuhaf bir açıklama daha var. Öte yandan Nusaybin'de bir evin bahçesinden de üç ceset çıkarıldığını biliyor musun? Dicle Mahallesi'nde Mardin. Mardin. Evet. Yani artık bir zombi, yani hangi korku filmiyle izah edeceğimizi ona benzeteceğimizi bilmiyoruz ama... Doğan Haber Ajansı'nın haberi T24'ten aldık Nusaybin ilçesi Dice Mahallesi Can Sokak'ta Hafriyat çalışmasında Birdenbire 3 ceset çıkmış Polis ve muhtara haber verilmiş İncelemeler var. Evin bahçesinde önceden gömülmüş halde bulunan üç ceset. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu. Başbakan Yıldırım'ın dediğine göre beş tonluk bir korku filmiyle galiba karşı karşıya. Evet. Asıl ona geçelim şimdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde durak jandarma karakoluna bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırı sonucunda onu asker 18 on kişi hayatını kaybetti. Evet. Bunun açıklaması ve bilgilerini BBC Türkçe'den okuyorum ben şu anda. Başbakan Binali Yıldırım saldırıyla ilgili bir açıklama yapmış. Şu an itibariyle on asker 10 askerimiz var şehit 8 sivil vatandaşımız var yaralarımız var şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralarımıza acil şifalar diliyorum demiş ve isimleri de belli olmaya başladı diye bir son dakika komdan aldığımız bir haber var 27 de en az yaralı var evet Eyüp Hacıoğlu 21 yaşında Adıyamanlı Jandarma Uzman Çevuş Hasan Aydoğdu 28 Piyader Özkan Altınok 23 Samsun'un uzman çavuşlar 25 yaşındaki Bayram Aksu ile Ercan Bayraktar, Kahraman Maraş Jandarma uzman çavuş Mustafa Dobur 33 yaşında Elazığlı Üsteğmen Ömer Baydilli şehit olan askerler arasında. Ayrıca siviller arasında onlara sivil demem, şehit dememişler. 2 yıllık öğretmen Uğuz Uysal ve bir minibüs sürücüsü 30 yaşında Bahri Fırat var. Başbakan Yıldırım 5 tonluk patlayıcı ile intihar dalışı yapan bir kamyonet canlı bomba kendisinde ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir demiş 5 metre derinliğinde 10 metre genişliğinde bir çukur oluşmuş ve yol trafiğe evet, kapanmış 5 ton top patlayıcı başbakandan e, sonra yani... ve yayın yasağı gelmiş aynı zamanda geçici yayın yasa evet e, şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz diye sürekli aynı şeyi ma maalesef tekrarlamak zorunda kalan yetkililer var Hükümet sözcüsü kurtulmuş da menfur saldırıların hesabı sorulacaktır. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır demiş. Enerji Bakanı da konuşmuş. Enerji Bakanı Berat Albayrak 23. Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşma yapıyor. Tabi tam ona denk gelmiş. Bu büyük korkunç şey yani, 18 kişinin berhava paramparça olmasıyla ilgili... ...burada çok önemli bir nokta var demiş... ...başsağlığı diledikten sonra... ...Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği... ...teröristin ve terörün iyisinin ve kötüsünün olmadığı... ...benim teröristim senin teröristin olmadığı... ...birincinden hareketle bir kez daha bu platform aracılığıyla... Tüm dünyadaki dost ülkelere teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışma sergilemesinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum demiş. Hani Zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmuş. Kongresi ile ne ilgisi var? Onu da anlayabilmiş değilim. Niye? De bundan... Bakan'ya açıklama yapıyor işte. Baş Başbakan var, Dışişleri Bakanı var, yani Varoğlu var. Kimisi Nime, ondan dinlemeyi seviyor diye evet. belki de şey yapmışlar. Cumhurbaşkanlığından evet. konuşmayı da dinlemeyi sevenler var. O da şu şekilde bir konuşma yapmış. Suriye ve Irak'ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem ve teşebbüslerinin büyük bölümü esasen halkımızın desteği sayesinde ve güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın gayretiyle önlenmektedir. Maalesef son Şemdinli saldırısında olduğu gibi önüne geçilemeyen eylemlerde yaşanabilmektedir demiş. Evet. Devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizle el ele vererek bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte de kararlıdır. Değil Karanlık değil odak kim acaba? Kılıçdaroğlu'ndan Şemdinli açıklaması da yönetenler şikayet eden değil sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalı demiş. Kılıçdaroğlu evet. ayrıca bir polise de teşekkür etmişti. Çünkü korkunç bir şey oldu Ankara'da. Ee, hafta sonunda e, bir de iki e, intihar bombacısı polisin kendilerini takip etmesi üzerine e, kendilerini havaya uçurdular. dedi galiba. Haymana'da mı? Evet. Ankara yakınlarında işte. Ve korkunç bir durumdu. E, o konuda da e, Kılıçdaroğlu teşekkür etmişti polislere. Bunu başarılı bir şekilde öngördükleri için. Ama şimdikinde bu e, bunun e, yönetenler şikayetçi değil, sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalı diyor. E, bir de HDP'den Şemdinli açıklaması var. O da Sözcü Gazetesi'nden görelim. Partimiz nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü şiddete karşıdır ve bu ilkesel duruşundan asla taviz vermemektedir. Yaşanan tüm acılardan ve bu savaşın yarattığı yıkımdan tek çıkış yolu, kalıcı barışı bir an önce tesis etmektir. Bir kez daha vurguluyoruz ki bizler barış ve çözüm konusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız diyor. Ve gittikçe derinleşen çatışma ve savaş ortamı her geçen gün yeni acılar yaratmaktadır. Bu ülkenin insanları bu acıları yaşamayı hak etmiyor. Müzakere ederek çözmeye adımlar atmalıyız diyor. Şimdi mesela bütün Cumhurbaşkanı, Başbakan Enerji Bakanı ve hükümet sözcüsü falan hepsi konuşuyorlar fakat Yüksekova'da zırhlı araçtan aç, açılan ateşle tuhaf o, olay sonucunda ölen e, dört kişinin ailelerine ilişkin bir açıklama e, ya ben rastlamadım sen gördün mü? Bu konuyla öyle konuyla alakalı bir yapılan bir açıklamadan bahsediyorsunuz özür dilerim sesim bir anda gitti. Evet Yüksekova'daki zırhlı araçtan <gülüyor> açılan ateşle ben dört kişinin efendim. ölmesi üzerine. Yani, en azından polisin de hatalı olabileceği filan konusunda bir özür bir hata kabulü bir bunu böyle şeyleri önleyeceğiz diye bir şey geldi mi Olayın ben niceliksel e, nitelik, niceliksel değil de niteliksel bakıyorum artık sayısıyla alakalı olsaydı eğer bu durumun önemi Ankara'daki yapılan anma şu anda gerçekleşiyor olurdu Daha bir sene önce devletin en yüksek kademesindeki olan bürokratların gidip karanfil bıraktığı yerde bir sene sonra herhangi bir anma yapabilmek mümkün değil Ülkenin geldiği halde belki de bu noktadan net bir şekilde cetvel koyup ölçebilirsiniz. Evet çok e, acayip haberler. Ya yani Ankara'da iki canlı bomba kendini havaya uçurdu. Haymana yolu civarında. Evet, senin de dediğin gibi Ankara valisi Ercan Topaca üçüncü bir kişinin de arandığını söylemişti. Bu arada Yeni Bosna'da polislerin e, şey yapmasıyla ilgili... E, büyük bir gaz, büyük bir felaketinde orada önlenmesi oldu ya yaralık olarak sadece öl, ölmedi polisler yeni Boston'da İstanbul'u onu da tak adlı örgüt üstlenmiş PKK bağlantılı oldu buradaki Ankara'daki iki canlı bombanın da PKK bağlantısı olduğu değerlendiriliyor demiş moda deyim bu şimdi asker ve polis ve idareciler değerlendiriliyor diyorlar her şeyi değerlendiriliyor diyor kendilerini havaya uçuran eylemcilerin adları da belirlenmiş biri kadın Mahide Ataş öbürü de Harun Aslan diye bir erkek Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir açıklama yapıldı. Bu saldırıdan sonra, canlı bombanın öldürüldüğü saldırıdan daha doğrusu girişimden sonra... ...PKK'nın şehirdeki terör yapılanması Kürdistan Özgürlük Şahinleri, Takatlı örgütün üstlendiğini belirten bir açıklamaydı bu. İşte bu noktada da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri tarafından da belirtilmiş olan bir bağ da kurulmuş oluyor. Daha önce çok net bir şekilde söylenmeyen, PKK'nın da aynı şekilde bizimle alakalarının organik bağının olmadığını, sempatizanları olduğunu söylediği açıklamalar da vardı... Ama bu son açıklamayla beraber Amerika Birleşik Devletleri tarafından görülmüş aradaki bağ diye görebiliriz kağıt üzerinde. Bir evet şimdi devam yarım saati bitirirken çok sayıda yani kan gövdeyi tam anlamıyla götürüyor dünyada. Sadece özet olarak birer satırla verelim sonra döneceğiz. Yemen. Yemen'de evet. bir cenaze töreni en az 140 kişinin param parça edilmesiye bitti ve gerçekten konuşanlardan birisi görgü tanıklarından biri Türkçedeki terimiyle Arapça söylemiş tabi o herhalde. Ama e, kan gölü burası demiş. 140 kişi ölmüş, 525 kişi yaralanmış. yaralanmış. Cenaze töreninin yapılmış olan bir hava saldırısı Bu Suudi evet. Arabistan ve koalisyon güçlerinin. Kaç kişi Uçan'dan biri 525 de yazıyor komda. Evet, evet, evet 140'ın üzerinde. Ve 525'in üzerinde de yaralı var. Taziye merasimine saldırı. Evet. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri nihayet Suudilere para yardımından da gözden geçirecekmiş. Yemen ordusu da Suudi Arabistan'ın işlediği cinayetin intikamını alacağız demişler. Böyle gidiyor. Onlara döneceğiz. Matthew kasırgası ...kasıp kaburdu... ...Amerika'yı vurmadı... ...düştü... Ee, ...seviyesi... ...büyük bir... E, Hayatını kaybedenler de oldu ama galiba Amerika oldu. Birleşik Devletleri'nde? Ama sanıyorum az... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...benim görebildiğim... E, ...on civarında yükselmiş olabilir... ...ölenlerin sayısı... ...ölü sayısı daha da artabilir deniyor... Haiti'de bine yakın insan öldü ama... ...ölenler... ...belki de öldükleriyle... ...şanslılar... ...şanslı olabilir çünkü... On binlerce evin yıkıldığı ve en az üç yüz elli bin kişinin acil yardıma ihtiyacı. Üç yüz elli bin insandan On bir milyonlu kayıt nüfusunun yarısı kasırgadan doğrudan etkilenmiş. Şimdi kolera salgınından evet, bahsediliyor. Kolera başlamış, başlamış. Daha da fazla insan ölebilir ki ülkenin zaten altyapısı geçtiğimiz on yıl. 2004'te miydi deprem? 2002'de de olabiliriz. Evet. Ya yaşanan muazzam depremden sonra zaten çökmüş durumdaydı. O zaman da kolere salgınlarından başladığından bahsediliyordu Haiti'de. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk isyan eden köleliğe karşı ilk isyan eden ülkelerden evet, bir tanesi ilk, ilk İlki ki. Dünya tarihinin ilk e, bağımsızlığına kavuşan, özgürlüğüne kavuşan köle devleti. İşte o köle devleti ilk isyan eden devlet şu anda doğal afetler ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği yıkımlarla uğraşmakta. 500'den fazla insan hayatını kaybetmiş, ülkenin nüfusunun yarısı 900, kasırgadan değil, özür 900 dilerim, 900 e, ülkenin nüfusunun yarısı kasırgadan etkilenmiş. 11 milyon nüfusluk bir ülke burası. Evet. Daha da kötüsü geliyor. Bu arada feci devam ediyoruz. Kudüs'te silahlı saldırı oldu. Bir Filistinli silahlı bir Filistinli hareket halindeki otobüs, otomobilden dışarı ateş açıp biri polis iki kişiyi öldürdü, altı kişi de yaralandı. Böyle gidiyor maalesef. Bunlara dönmeye çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci tur seçim şey görüşmesi de yapıldı ve son derece acayip. Yani dünyanın içinde bulunduğu psik psikiyatri kongresine uygun açıklamalar oluyor. Donald Trump Hillary Clinton'ın pardon Bill Clinton'ın taciz ettiği dört kadını çıkarıp şey yapmış. Ee, televizyonda göstermişim, bakın cesur kadınlar diye. Ee, öte yandan Hillary Clinton da ee, silah müdahaleden bahsediyor. Ben anlamadım o silahlı müdahaleden kastını. Clinton münazara mü moderatörünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsanız Suriye konusunda Obama'dan farklı ne yapardınız sorusuna Kürtleri silahlandırmayı değerlendiririm diye yanıt vermiş. <gülüyor> silah. silahlandırılmamış halde mi şu anda orada bulunan YPG militanları? Suriye'de Hepsine mesela mi silah silahlandırmayı değerlendiririm. Trump değerlendirim derken şu anda verdiklerimi geri alırım ya da daha fazla vermem demeye mi çalışıyor yoksa daha fazla veririm. Çoluğun çocuğun eline, herkesin eline silah veririm demeye çalışıyor? İşte şey bölgesi de yapmayın de düşünüyorlar ya oraya. İnsansız hava ne yok? Uçaksız Uça, hava sahası. Evet, sahası. Trump da yalnız başkan olursam Clinton'ı hapse attırırım demiş. Savaş evet, konuşuyor. Elektronik postalardan dolayı. Bill Clinton'ı tacizle suçlayan kadınlarla da canlı yayın var. Yani buna eğlenceli diye bakabilirdim ama... ...yani büyük sirk devam ediyor. Rusya Kaliningrad'a nükleer füze yerleştirmiş. Bu arada Bolonya ve Litvanya arasında... Yani ...Malşe'ye, Almanya'ya, Berlin'e... ...İskender'miş bu füzelerin adı. Alexander. Alexander. Aleksandrovich. Almanya'nın başkenti Berlin füzelerin menzilinde kalıyor böyle bir gelişme var öyle diyorsunuz ama hadi ortak yatırım fonu kuruluyormuş Türkiye ile Rusya arasında imzalar atılmış Ortak 1 milyar dolarlık sermaye ile kurulacak olan fon ihtiyaç olduğunda arttırılacakmış attıracakmış herkes ortaya bir şeyler oradan fon kurulacakmış ihtiyaç olan kullanacakmış galiba ihtiyaç olan azaltacakmış evet burada enerji meseleleri önemli zaten Berat Albayrak'ın da nedense bir önce yasaklandı bütün şeyler, haberleşme imkanları. Dropbox'u saklandı. Ne Google eee Drive. Drive yasaklandı. Özür dilerim. Sonradan tekrar açıldı, açıldı ama. Mı? Açıldı. Eyvah. Açıldı. Almışlardır kapaldı. mesajı. Kapalıydı, açıldı. Bu, bu şey anahtarı bizdedir. Bu işin şeyini almışlardır. Evet, yani. Irak, Başika krizinde de el artırdı. Onlardan da bahsedeceğiz. Türkiye geri adım atmazsa tavrımız farklı olur demiş. Haşit de bu arada Başika'ya saldırmış. karşılıklı alınmış. Türk evet. Sağlık Kuvvetleri'nden ve müttefiklerinden. Irak'a Türk bayrağını yani Irak hükümeti ne derse desin Türk askerinin varlığı devam edecek demişti Yıldırım. Irak'ta Türk bayrağını yırtmışlar. Geleneksel Orta Doğu protesto şeklilerinden bir tanesi. Evet. Yakmak, yıkmak. İndependent de belki... yazarlarından Kim da Amerika'da Irak'ta, Musul'da Türkiye'yi istemiyor diye bir analiz yapmış. Rusya'da başka bir şey istemiyormuş. Halep'in bombalanmasının Durdurulmasını isteyen, yasaklanmasını isteyen Birleşmiş Milletler kararını veto etmiş evet. Güvenlik Konseyi'nde. Ama aynı Herkese zamanda bunu durdurulmasını olsun. isteyen Türkiye'yle gelip ortak yatırım fonu imzalamış. Evet, imza. İş başka, evet. aşk başka. Evet. İş başka, aşk başka. Nobel Ödülü de Santos'a gitti bu arada onu da belirtildi. Evet o da bir tuhaflık, fark niye yok? Iki, barış iki barış imzalansan yani. alacaktı ikisi de ama imzalamadıkları için ikisi de imzalamadı niye birine veriyorlar e, iki, ya şimdi farklı. ikisine vermek zor en son Obama'ya verdikten sonra bu tip riskli durumlarda Obama'nın sonraki halini görüp ondan sonra ya biz ne yaptık diye düşünebilirler şimdi Santos'a veriyorlar Fark'a da verseler Fark'ın başındaki Timoshenko'yu da verseler o zaman şimdi biz ya ne yaptık diye iki defa düşünmeleri gerekiyor Onun iki de defa de düşünmek de, için tek bir riske alıyorlar evet. Güzel. evet bu arada Türkiye'de İzlanda'ya 2-0 yenilip gruplardaki ilk mağlubiyetini almış. Boyları uzundu diye Selahattin'in anlattığına göre... Öyle mi? İzlanda'nın? direktörü hava yağmurluydu, boyları da uzundu. Ne yapalım demiş. Yani. O yağmurlu, boyları uzun İzlanda. İlginç. Hiç düşünmemiş bir taktik olsa gelip bu. Evet. buna hesap edemem. Bardaki taktiği izletseler de yok. Ne bari, alkol. Alkollü ortamda bulunacaksınız sporcu olarak. Nasıl gideceksiniz oradan? Can Dündar'la birlikte Leipzig basın özgürlüğü ve medyanın geleceği ödülüne layık görülen gazeteci Erdem Gül de gidemedi maalesef almaya çünkü pasaportuna el koydular basının durumunu Deutsche Welle Türkçe anlatmış Gül'e göre gerçekleri yazmak bedel ödemek demektir diyor gayet önemli şey. İzlanda demişken çok önemli bir haberim daha var. İzlanda ile alakalı mı? Evet. Nedir efendim? Yani daha önemlisi can sağlığı. Bu soyguncu mali kurumlar ve bankalar vardı ya 2008'deki bütün şeyi krizi çıkarıp ondan sonra da tazminatlar bile alarak sağlam çıktılar. Bir tek evet. İzlanda'da çıkamadılar, yargılandılar ve 6 tanesi mahkum edilmiş. Yakın bir Bayağı. zaman adına oluyor bu? Dün. Dün. Evet. Hafta çalışıyor çalışıyormuş onların şeyleri, mahkemeleri, pazar günü. İşte bu herhalde cuma günkü haberdir. E, haberdir. Ha, Benim elime yeni geçti. Bunun ayrıntı, yani İzlanda yalnız iyi futbol oynamakla kalmıyor. Bir takım tedbirlerde alıyor krize karşı bakalım. Peki ara verdik, ondan sonra da Nils Muznijks ne demiş ona bakacağız birazdan. Açık Gazete hmm. Hümeyra'dan dinlediğimiz şarkı Kördüğüm bir şey yok, iyi bilinen bir şarkısı Hümeyra Akbay Ama Hümeyra adını kullanıyorum 15 Ekim 1947'de doğmuştu Bugün yani Besteci, söz yazarı, şarkı yazarı, müzisyen ve oyuncu Aynı zamanda ona da bir günaydın demiş olduk Bu şarkıyla birlikte Ve Açık Radyo'da olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım Açık Radyo'nun okusunu 94.9 ve açık. Cuma günü sorduğunuz sorulardan bir tanesinin cevabı geldi. Çok özür dilerim. Evet. Sözünüzü kestim. Hurşit Gülter nerede diye sormuştunuz en son. Evet. Pek çok başka kurum. Büyük kampanyalar yürütüldü. Evet. Daha önce de soruldu bu soru. Ve sonunda ortaya çıkmış Hürşit Külter Kerkük'teymiş. Öyle mi? Evet. Hmm. Ne yapıyormuş orada? Can güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle haber verememiş kimseye. Ee, ama daha kaç önce... Kaç gün? Kaç gün? Onun şeyine bakmam Ailerce lazım. Aylarca şey ya. 27 Mayıs'tan beri. Evet. 27 Mayıs'tan beri kayıp olduğu belirtilen ve sosyal medyada... Ağustos, Eylül, 4 ay, 4,5 ay. Evet. 27 Mayıs'tan beri kayıp olduğu belirtilen ve sosyal medyada gözaltında kaybedildiği söylenen... Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Yönetici Hurşil Kültür'in Uğran Kerkü kentinde ortaya çıkması haberinden bahsediyoruz şu anda. Ee, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Sebahattin Cel'de kendilerinin de konuyu basından öğrendiğini söylemiş. Çeşitli şeyler gelmiş başından. Yakalanmış, sonra kaçmış. İşkence görmüş. İşkence görmüş. Sokaklarda dolaşmış. Sokaklarda aylarca dolaşmış. Yardım dayanışma sayesinde kurtuldum diyor ama çok Bu da psikiyatri gününe uygun evet. bir açıklama doğrusu dayanışma sayesinde kurtuldum diyor ama neden haber vereme, vermemiş ve annesi düşüp bayılmış öyle söylüyor peki haber de niye verememiş güvenlik sebebiyle diyor Yaşıyorum demek güvenlik sebebiyle bir tehlike oluşturur mu? bence oluşturmaz ama çok tuhaf bir açıklama olduğunu söyleyelim HDP'den o konuda bir açıklama geldi mi konuda... gözaltına alınmadığını söylemişti devletten de bir açıklama gelmedi kimseden bir açıklama gelmedi. bana ajanlık teklif ettiler falan gibi lafları da var yanılmıyorsam bir kördüğüm ki içim çözdükçe ne oluyor daha da artıyor, düğümleniyor. Evet. Karışık bir durum. Peki, bir de çok ilginç bir haber gördüm hafta sonunda Evrensel Gazetesi'nde. İstanbul Güngören'de Suriyeli öğrencilerin eğitim gördükleri bir okulda yüzleri duvara dönük bir şekilde yan yana dizilerek tek ayak üzerinde bekletildiği ve sopayla dövüldüğü ortaya çıkmış. Hala devam ediyorlar mı tek ayak üzerinde durdurup sopayla dövmeye? Türklere bırakmışlar herhalde artık şeye başlamış. Ee, Suriyelileri. Fotoğrafı da var. Böyle çocuklar koşup oynuyor diğerleri. Öğrenciler. Bunlar duvarda dayalı. Dayalı dediniz duvarda böyle bir sanki polis aramasına girecekmiş gibi duruyorlar evet, mı? Eller yukarı. yukarıda. Çok acayip bir şey. Okul yönetimi haberimiz yok demiş. Bu da psikiyatri e, gününe uygun bir haber bence. Cansu Pişkin'in haberi evrenselden Suriyeli öğrencilere okulda sıra dayağı diyor. Yani çok ıı, okulda saat 15'den 19.30'a kadar Suriyeli mülteci çocuklara eğitim ve öğretim veriliyormuş. Ama demek ki disipline de ediliyorlar aynı zamanda. Biraz da işkence gibi. Evrensele ulaştırılan görüntülerde aralarında 4 kız öğrencinin de bulunduğu 10 öğrenci. Ellerini duvara dayamış bir şekilde tek ayak üzerinde bekletiliyor. Nedir bu ya? Başında bekleyen eli sopalı beyaz gömlekli bir şahıs var. Şabihanın türkçesi neydi? Neyin? Şabihanın türkçesi. Bilmiyorum. Orada da ilk isyan başladığı sırasında çocukları yakıp, paça gözaltına alıp duvara dayastayıp güzellerine başlarını aradığı görüntüler, videolar da vardı da. Bu öyle değil tabii ki evet. diye umuyor insan. Yani o, sormuşlar tabii. Yani, bu şahsın öğretmen olup olmadığı da bilinmiyor. Bu görüntüler doğru mu demişler. Yani, müdür yardımcısı da... Tatbikat e, yapıyorlar. Onu görüntüler demiş. doğruysa yapılan uygulama yanlıştır demiş. Hmm. Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Ama bir haber, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra... ...konuyla ilgili soruşturma başlatılır. Başlatılır demiş. Ufak bir mikrokozmos durumu görülüyor galiba okullar üzerinden. Benim de elimde bir haber var. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde şehit onbaşı Tolga Taştan ilkokulunda öğrencilerin öğle tatilinde okula dışına çıkması yasaklanması nedeniyle. Bilin bakalım neden yasaklanmış? Öğrenciler okul dışına neden çıkamıyorlar? O hal var diye. O hal. Evet. O hal kapsamında alınan kararla yasaklanması üzerine veliler çocuklarını tel örgülerin arasında beslemeye başlamışlar. ve <gülüyor> Özür dilerim ee, şeylere böyle e, hayvanat bahçelerini andıran görüntüler ortaya çıkmış ne yazık ki. Tel örgülerin ardından yemek yiyen küçük yavrular aileleri tarafından besleniyorlar. Evet duruma o halde Karar edin, geçiciymiş ama. O zaman ama. şeye bakam. Karar Hayır, geçiciymiş. Milli iyi. Eğitim Bakanı demiş ki karar geçici demişler. Öğrencileri de kantinden beslenme, beslenmeleri konusunda e, şey yapmışlar. Aynı zamanda bu durumu düşünen okul yönetimi öğrencilere aylık 110 lira karşılığında yemek servisi vermeye başlamış. Aylık 110 lira veriyorsun doyuyorsun. Çok iyi. Şimdi bütün bunları e, Dünya Psikiyatri Günü e, vesilesiyle bir hediyeyle tamamlayalım. Türk hükümetinin o hal, o hal, önlemlerinin insan hakları boyutuna dair rapor hazırlayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznieks Türkiye kolektif Travmada demiş. Şimdi ona kulak verelim. Mr. Komissiyonu Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaretinizin ardından Türk makamlarının olağanüstü hal kapsamında aldıkları önlemlerin insan hakları boyutu hakkında bir rapor yayımladınız. Her şeyden önce 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Ankara'da neler gördünüz ve duydunuz? Resmi makamlarla mükemmel bir işbirliğim oldu. Üst düzeyde çok sayıda bakan ve müsteşarla görüştüm. Sivil toplum ve muhalefet partileriyle de görüşmelerim oldu. Türkiye'nin bireysel ve kolektif olarak travma geçirdiğini gördüm. Travmanın nedeni ise insanların çağdaş Türkiye'de bu tür bir darbe girişimi olabileceğine inanmamalarıydı. Bu da toplumda derin yaralar bırakmış. Sanırım bu darbe girişimine karşı bu tehditle başa çıkmak için derhal tepki gösterilmesi gerektiği konusunda genel bir arzu hakimdir. Kararlı biçimde üzerine gidilmesi gerektiğinin de meşru olduğunu düşünüyorum. Fakat artık geri adım atıp alınan önlemlerin hepsinin gerekli olup olmadığını sorgulama ve olağanüstü hal altındaki yaklaşımda düzeltmeye gitmenin zamanı geldi. Uh, the memorandum... Is rapor eleştirilerle dolu bunları konuşacağız fakat raporun bir bölümünde Türk makamlarının böyle bir ortamda olağanüstü hal ilan etme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kısmen askıya almalarını sorgulamadığınızı söylüyorsunuz. Buna karşılık raporun sonuç bölümünde Türk makamlarından olağanüstü halin en kısa sürede sona erdirilmesini istiyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? I don't think so. uh, Sanmıyorum. Ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kısmen askıya alma ve olağanüstü hal ilan etme hakları var. Fakat bu tüm hakları askıya almak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetiminden çıkmak anlamına gelmiyor. Sözleşmenin bazı maddeleri askıya alınsa da mahkeme denetimi bitmiyor. Ben alınan bazı önlemlerin normal insan hakkı güvencelerini ve iç hukuk yollarını hiçe saydığını söylüyorum. Bu önlemler en kısa sürede değiştirilmeli. Darbe girişimi ve hemen sonrasındaki acil tehdit nedeniyle kimi önlemler meşruydu. Fakat bunlar zamanla daha az meşru hale gelecek. Aradan iki buçuk ay geçti. Önemli sayıda kişi açığa alındı ve tutuklandı. Bugün Türk demokrasisine yönelik acil tehdit 16 Temmuz'da olduğu gibi değil. Gelecek için doğabilecek sorunları önleme... Kanun hükmünde kararnameleri gözden geçirme, bunlar arasından en sorunlu ve Türk makamları için zaman geçtikçe en çok sorun çıkaracak olanları geri çekme zamanı geldi. Okay. Tam olarak olan sühal ve kanun hükmünde kararnameler konusunda belli başlı kaygılarınız neler? Temel kaygım yargı olsun, savcılar olsun, memurlar olsun, sanki tek yapıymış gibi genel bir yaklaşım söz konusu. Bu durum medya ve sivil toplum kuruluşları gibi özel sektör içinde geçerli. Bu son derece önemli bir sorun. Elinin altında silah olan hain bir subay veya polis memurunun oluşturduğu tehditle hain olabilecek bir öğretmen veya sağlık çalışanının oluşturduğu tehdit birbirinden tamamen farklıdır. Özel sektörde değişik insan hakları uygulanır. Mülkete el koymakla mülkiyet hakkını etkilemiş olursunuz. Dernekleri kapatmak örgütlenme özgürlüğünü etkiler. Medya organlarını tasfiye etmek ifade özgürlüğüne dokunur. Orantılılık kavramı özel sektör söz konusu olunca çok daha ciddidir. Kanun hükmünde kararnamelerse kamu ve özel sektörler arasında fark yapmadan uygulandı. Bu yaklaşımın değişmesi ve sektörel bazda Yeniden ele alınması gerekiyor. Raporda terör örgütü tanımlaması konusunu da gündeme getiriyorsunuz. Mesela FETÖ. Bu örgütün henüz Türkiye'de Yargıtay tarafından nihai bir kararla terör örgütü ilan edilmediğini söylüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? FETÖ henüz terör örgütü olarak tanımlanmamalı mı? construct sorunçu bir şekilde fetöyle bağlantılı olduğu söylenen kuruluşlar 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de yasal olarak çalışmaktaydı. Birçok kişi bu kuruluşlarla iş yapmanın, örgütlenmenin yasallığı veya riski konusunda kendisine soru sormadı. Resmi makamlar şimdi bu örgütün 15 Temmuz'un çok öncesinde de terör örgütü olduğunun birçok kişi tarafından bilindiğini söylüyor. Benim buna yanıtım, eğer herkes için böyleydiyse. ise, o halde bu kuruluşları, medya organlarını ve sivil toplum örgütlerini önceden yasaklamanız gerekliydi. İyi niyetle hareket eden biri, onlarla hareket ederek kendisini riske atmış olamaz. Yani bu tanımlamayı geçmişe uygulayamazsınız. Gülen örgütü, Türk toplumuna çok yayılmıştı. Birçok kişi, şöyle ya da böyle, Gülen bağlantılı bir kuruluş veya bireyle temasta oldu. İnsanlar 15 Temmuz'da eline silah alıp darbe yapmaya kalkışıncaya kadar bu riskin tahmin edilemediğini söyleyemezsiniz. Raporunuzda Fransa ve Türkiye'deki olağanüstü hal uygulamaları arasındaki paralelliği de gündeme getiriyor ve aynı şey değiller diyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Ankara'da görüştüğüm Türk makamları sık sık Fransa'daki olağanüstü hal uygulamasını örnek gösterdiler. Sadece demokrasiye yönelik tehdit değil, aynı zamanda alınan önlemler konusunda da arada çok büyük fark var. Öncelikle Fransa'da yasama organı kanun yapma işlevine devam ediyor. Türkiye'de bugün parlamentonun incelediği kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi bu yetkiyi hükümete devretmedi. Yani yasama ile yürütme arasında bu dengesizlik yok Fransa'da. İkinci olarak insan haklarına müdahale çok daha kısıtlı düzeyde. Fransa'da kapatılan medya dernek veya sivil toplum kuruluşu yok. Yüzbinlerce kişi görevinden alınmadı. Fransa'da kamu denetçisi, ulusal insan hakları kurumu ve parlamento komisyonlarının çok ciddi gözetimi söz konusu. Bu tür gözetimin Türkiye'de de gerçekleşeceğini ümit ediyorum fakat henüz gerçekleşmiş değil. 15 Temmuz sonrası için Türkiye ile Avrupa Konseyi ortaklaşa neler yapabilir well, Şahsen benimle olan işbirliğinden çok memnunum. Medya özgürlüğü, terörle mücadele gibi konularda da Türk makamlarına tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Bu alanlarda da kendileriyle diyaloğu sürdürmek istiyorum. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri benzer birçok konuda teknik düzeyde Adalet Bakanlığı ile çalışıyor. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Eylül'de Türkiye'de cezaevlerini ziyaret etti. Ben de birçok işkence ve kötü muamele iddiası duydum. Bu kaygı ve korkuları bertaraf etmek için Türk hükümeti komitenin raporunu en kısa sürede yayınlamalıdır. Venedik Komisyonu da birçok yasanın anayasallığı konusunda defalarca Türkiye'ye gitti. Şimdi de kanun hükmünde kararnameleri inceleyecek. Uzmanlar düzeyinde ve birçok alandaki bu diyalogun ve Ankara'daki Avrupa Konseyi Program Ofisi'nin bu zor sınama döneminde normal hukuk devleti ve insan hakları güvencelerine en kısa sürede dönüş için Türk hükümetine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Evet, Kayhan Karaca'nın Doğu Çevre Türkçe adına... Nils Muzniks yani Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muzniks ile yaptığı mülakatı dinledik Avrupa Konseyi biraz bir hayli gecikme ile de olsa durma ciddi eleştiriler getiriyor ve insan hakkı güvencelerini iç hukuk yollarını içe sayıyor bazı önlemler diyor memurlara Yargı, savcı ve memurlara tek bir yapıymış gibi genel bir yaklaşımla kaynak. yaklaşınca bu çok kaygı uyandırıyor. Çünkü silahlı bir subay ya da polisle öğretmen ya da sağlık çalışanın tehdidi aynı olamaz diyor. Ayrıca mülkiyet hakkı, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı diyor ve yani Fransa'daki o halde de çok farklı olduğunu, olan üstü halde büyük fark olduğunu. Fransa'da yasama organı kanun yapma işlevine devam ediyor. Yasama ile yürütme arasında sağlıklı bir denge yani sağlıksız bir dengesiz ilişki olmadı. İnsan haklarına müdahalede çok daha kısıtlı düzeyde kapatılan medya, dernek veya sivil toplum kuruluşu yok diyor. Avrupa Konsey Genel Sekreteri de işkence komitesi raporunu bir an önce yayınlamalı diyor. Kanun hükmündeki kararnamelerin de en kısa zamanda normale dönmesi isteğini tekrarlamış. Önemli bir şey bu. Bunu da internet sitemizde Deutsche Welle'ninki ile beraber görmeniz mümkün olacaktır. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba. Günaydın Ali Bey. Nasılsınız? Merhaba. Evet. Dünya... Ay, e, vallahi. Dünya psikiyatri gününüzü de kutlarız. Öyle bir gün Evet. Teşekkür ederim. E, dünya ruh sağlığı günü. Dünya ruh sağlığı günü. Çok ihtiyacımız var. Evet. Değil mi? Evet. Yani memleketin her köşesinde... E, merkezlerin açılması gerekiyor özellikle siyasi odakların bulunduğu yerler o, o politik psikiyatri alanına giriyor herhalde orada gerçekten bir cevher var bugün Putin Ankara'ya gidiyor galiba değil mi baya bayağı bir şey enerji kongresine mi geliyor Türkiye gidiyor, Ya Türkiye'ye gidiyor Ankara'ya mı gidiyor ama esas herhalde Suriye meselesi üzerinden gidiyor enerji Katliamın... mesela, enerji hattı üzerinden geliyor galiba büyük dolık da evet ondan sonra efendim e, bugün onu hekim katliamı var şey gar katdymının bu hafta e, e, ona altını çizmek lazım zaten ankara'nın her köşesinde bir katyam şeyi giriyoruz dün bahçe devdal katyamının yıl dönümü. evet Ondan sonra e, akademik yıl açılış töreni Aksaray'da yapılıyor. yani evet zorunda. onu söylemedik. O da çok önemliydi. Dünya ruh sağlığı yani, günü açısından yani, da önemli. Bir, yani birlikte değerlendirmekte. De, e, Nasıl yani, olacak? Bütün rektörler zorunlu olarak e, evet, şeye mi gidiyor? Evet rektörler orada. gidiyor. gidiyorlar. Yani e, muhtarlar daimi olarak ortalar. Şimdi muhtar konusu ve psikiyatri deyince aklıma geldi. Ee, Erdoğan e, sürekli muhtarları topladı. Cumhurbaşkanı olduğundan beri. Evet. Ee, arka planda ne var sizce? Seçilmişlere verilmek istenen mesaj. Sonuçta şu an işler atanmışlarla yürümüş olsa da. Yerel yönetimin önemi. Evet. Şimdi Erdoğan belediye başkanıyken bugün teslim olan Türkiye burjuvazisi. Sermaye derler, muhtar bile olamaz demişlerdi, hatırlayın. Öyle mi? Eyvah, ben evet. bunu. Ha. Muhtar bile olamaz. Ben bunu düşünüyorum. Hep böyle, bu muhtar e, tabii ki en alt birimdir. E, bütün otoriter rejimlerde e, en önemli örgütlenme ağı, yerel birimler ve sağlık ocaklarıdır. Yani hatırlayın 1970'lerde Milliyetçi Hareket Partisi sağlık ocaklarını ve Sağlık bakanlığı 3 bakanlıktan biriydi. Ee, Mutarlık da sondurucu önemli ama e, hor görülme dönemi <gülüyor> olarak nitelendirdiğimiz Erdoğan'ın il başkanlığı sonrası e, büyükşehir İstanbul belediye başkanlığı döneminde e, İstanbul e, sermayesi kendisine bunu söylemişlerdi bunun kendisi de yazdan kitaplarda bunun altı çok çiziliyor ve e, madem bugün dünya günü bilinç altında böyle bir e, hor görmenin yaptığını e, herhalde ben söylersem çok uzman bir görüş değil ama bir gazeteci tespit olarak ...psikiyatrılar ve da paylaşmak isterim. Evet aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de bu görüşü zannedersem sizinle paylaşıyor ama biraz geç olarak paylaşmış onlar. Muhtarlıkların güçlendirilmesi için önerilerini sıralayan bir kitapçık yayınlamışlar. Kitapçıkta CHP'nin muhtarlık sistemine bakışı ve CHP'nin ne önerdiğiyle ilişkin bilgiler yer alıyor. Bazı bilgiler şu şekilde. Bir dönemden fazla görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport al hakkı, alma hakkı verilecektir denilmiş... Muhtarların görev sonrası silah ruhsatlarından alınan harçlar kaldırılacak ve ev aramalarında muhtarların güvenliğini sağlanmasına yönelik gerekli düzenleme gerçekleştirilecekmiş. Şehir içi ve şehir arası kamu taşımacılığı olanaklarından ücretsiz yararlanacakmış muhtarlar. Belli bir nüfusu aşan mahallelerde muhtarlara sekreter görevlendirme olanağı sağlanacakmış ve ödemeleri belediye yapılacakmış. Böyle şeylerden bahsediliyor. Ya önerilerden bahsediliyor. Silah ruhsatı zaten Şimdi yani o kadar e, kanlı içinde bir e, gündemle e, programlara başlıyoruz ki gerçekten e, e, bizim psikolojimiz zaten yaşadığımız olağanüstü hal ve karşılaştığımız e, savaş hali ile e, berbat bir Türkiye e, toplumun ruh hali var siyasi aranızda aynı şekilde. Evet, bir, pardon. Bir şey söyleyeyim e, yani bu tam bu söylediğimize ilişkin biraz önce tamamını yayınladı küçük bir söyleşinin e, Türkiye'de hükümetin ohal önlemlerinin insan hakları boyutuna dair rapor hazırlayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Müiz Niekx Doçeveli'ye Türkiye bireysel ve kolektif travmada demiş. Evet. Yani bu hayatın aralığında görülüyor. Nereden başlasak bilmiyorum. Yani Biz e, isterseniz bu e, sermaye e, AK Parti ilişkisi üzerinden Evet. Dedim. İyi olur. Ma da. Yani son ya hafta sonunda Koç Holding'in e, Üniversitesi'nin kurulu başkanının da e, bir açıklaması vardı. Bunun e, ötesinde. Geçen haftalara damgasını vuran e, amiral gemisi Doğan Medya Grubu'nun damatların e, mesajlaşmaları ortaya döküldü. E, bu, bu sürece 2002'den itibaren yani AKP, Erdoğan sermaye ilişkisi biraz önce e, 1990'lı yıllarda e, Türkiye Burjuvaşısı sermayesi Erdoğan'a teşhisi muhtar bile olamaz demişti. Ee, nereden nereye gelindi? Bugün ise e, gelinen noktada e, adeta e, teslimiyetin ötesinde e, elini öptürmüş durumda. Erdoğan muhtar bile olamazlıktan e, gelinen nokta burada. E, ama bu gelişim şeyine baktığımızda 2002 sonrasında malum haliniz Türkiye'de Sermaye kesimi darbe ve cuntaları 12 Mart'ı ve özellikle de 12 Eylül'ü alkışlarla karşılamış ve rejimin en önemli düşmanları olarak o zaman görülen sol dünyayı, sosyalist yani işçi örgütlerini, işçi haklarını geriletirmesinden büyük bir memnuniyet arz, arz etmişlerdir kendileri ve dönemin ilişkilerinde baktığımızda bunu Tekerli sermayenin özellikle o dönemde e, Büyük Burjuvazi'nin junta ilişkileri, juntalarla olan ilişkileri, askeri darbelerle olan ilişkileri e, çok net ortaya sergilenmiştir. Ve bu şeye baktığımızda yani büyük kapitalistlerin işine gelen bir durumdu e, o dönemki juntalar e, ve e, demokrasinin ortadan kalkması e, o düzenin e, ve o ekonomik sıkışıklığın, önünü açan, sermaye birikiminin önünü açan e, durumlara işaret ediyordu. 2002-2001 e, krizi üstündeki gelişmeler e, ve 2002'den sonra AKP ekranlarının sermaye ilişkileri aslında e, çok ciddi ele alınması gereken bir süreç. Burada e, hiçbir zaman şu olmadı, <gülüyor> yani sermayenin görüşlerine aykırı bir ekonomik model arayışı içerisinde olmadı. Çünkü e, sermayenin kendisine uygun gördüğü küresel sisteme e, AKP son derece saygılı davrandı, finansal kapitalist düzenle entegre oldu ve o düzenin kendisine sağladığı iktidar sağladığı donanmaklarına ciddi yararlardı ki bu da Türkiye'nin tasarruf açığının fonlanması e, için borçlanmalar gayet iyi bir e, ivmede e, sağlandı ve Türkiye. E, ermayelerini de bundan oldukça yararlandı ve servetlerini servet kattılar. Ama kültürel olarak bir işbirliği yoktu. Yani hiçbir zaman Erdoğan ailesi yapısı ve partisi ne kadar milli gömleğini değiştirselerdi Türkiye Burcu eee Türkiye burjuvazisinin önemli bir bölümünün eee TÜSİAD üzerinden temsil edildiğini ve TOB'un üzerinden temsil edildiğini ve dediğimizde kültürel iş yakınlık söz konusu değildi ee, ve e, seküler davranışlar açısından birbirleriyle çok farklılıklar arz ediyordu. Bu anlamda rahatsızlıklar olmasına karşın Türkiye sermayesi geçen 15 yıl içerisinde AKP döneminde e, çerçevesini çizdiğimiz finansal dünyanın da etkisiyle e, kendilerine e, ne, e, çok ciddi bir şekilde servetlerini geliştirme imkanı buldular. Bu e, Buna rağmen Erdoğan'la her zaman bir çatışma içerisinde oldular. Bu notisiyat üzerinden görürüz. Avrupa Birliği üzerinden görebiliriz. Pek çok hususun altını çizebiliriz. Ne zaman yani özellikle anayasa oylamasıyla birlikte ki gelişmeler göz önünde bulundurduktan sonra AKP'nin Roboski-Gezi hareketi sonrasında karşı karşıya kaldığı durumlarda e, gittikçe sermaye e, dünyasının gerilediğini şahit oluyoruz ki bu arada birbirleriyle ilişkilerin koptuğu noktalar var. Bunlar hem medya grupları üzerinden oldu hem de e, en büyük sermayeler örgütleri üzerinden oldu. E, ben Ankara'da bir toplantı hatırlıyorum. O toplantı birinde bu istişare konseyi toplantılarıydı. Kapalı oturumunda Erdoğan bir süre küs kaldıktan sonra davet edilip ilişkide yeniden kurulmuştu. Ee, sermayedarlara şöyle bir soru sordu. 2002 Kasım'ında ben iktidara geldiğinde aranızda kaç tane dolar milyarları vardı? Kendi cevapladı. 4 dedi. Şimdi aranızda kaç tane dolar milyarları var? 43 dedi. Evet. Şimdi ne istiyorsunuz siz Daha ne istiyorsunuz dedi. Ee, bu şeye baktığınızda Zaman zaman çatışmalar olsa da e, denilebilir ki Cumhuriyet tarihini e, Türkiye sermayesi e, ki geleneksel sermaye diyeyim artık AKP burası ayrı yetişen bir havuz medyası gibi havuz e, sermaye grubu var. Ki bunlar henüz daha Türkiye bütününü e, ele geçirmekten çok uzak konumdalar. Çünkü inşaat sektörü ve enerji sektörü tabanlı giriyorlar. Kamu destekli bir şekilde havuzlarını büyüttüler. Diğerleri daha çok imalat sanayi içerisinden gelen ve eskiye dayanan güçler. Dolayısıyla burada aslında hiçbir kültürel beraberliği olmayan Türkiye sermayesi özellikle Kasım seçimlerinden sonra yani Kasım seçimlerinden sonra zaten gelişen duruma da göz önünde bulundurduğumuzda damatların mesajlaşmasına kadar geliyoruz. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum, isim vermeyeceğim. Yani iki büyük sermayedar Şükrü'n konuşması. Biri diyor ki nereden nereye geldik? Adam bizi maymuna döndürdü diyor. Öbürü de diyor ki maymun bile değiliz. Maymun ayağına basınca en azından bir ses çıkarır, haykırır diyor. Türkiye'de Verilen nokta sermaye açısından böyle hem e, çok ciddi bir şekilde e, servetlerini, servet katkılar, e, imkanlar inanılmaz genişledi. Türkiye'de sermaye hakları bu dönemde genişlerken e, çalışan hakları o derecede geriye gitti e, ve bugün artık ama temelde şöyle bir çelişki var. Şimdi <gülüyor> bir diktatörlük arzusu içerisinde miydi Türkiye sermayesinin bütünü? Bu soruyu açıkçası yani Kasım'a kadar böyle bir arzu içerisinde Türkiye sermayesi özellikle küreselleşme sürecinde karın demokrasiyle iç içe olduğunu, dünya normlarını hatırlayın Bülent Tanörler'le demokratikleşme anayasa çalışmaları yaptırılan bir örgüt vardı. Bugün o örgütün, sermaye örgütünün sesi çıkmıyor ve de gelinen noktada başkomutan selamlanıyor. ...ve diktatörlük onaylanıyor. Ama bu çelişki şöyle. bir Kültür olarak hiçbir bağları olmayan bir yere elini öpüyorlar. E, Türk sermayesi ve teslim olmuş durumda da. E, çünkü burada temel şey gerçekten e, kendi çıkarları... E, ama bir Hitler rejimini hatırlayın. 1934 yılında Hitler sanayicileri toplar... ...ve devlet sanayinin en önemli müşterisidir diye bir ittifak kurar. savaşı hazırlanmaktadır. Buna benzer girişimler olmakla birlikte... Türkiye burjuvazisi ve sermayenin e, bir e, devletin e, devlet içinde her zaman e, çok önemlidir. Sonuçta e, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri sermaye devlet ilişkileri burada da kendini göstermektedir. Ama bir 12 Eylül gibi bir 12 Mart gibi burjuvazinin bir junta e, hevesi, bir di, e, diktatörlük hevesi e, açık bir şekilde beyan edilmemiştir. E, bu çelişkinin altını çizerek e, bakmak lazım. AKP e, sermaye ilişkisinde e, özellikle Kasım sonrasında artık e, o, o gecenin e, yıldızı olan Ertuğrul Öztürk'ün Amiral gemisi medya grubunun başındaki bırakalım 17-25 e, aralıkları ve yolsuzlukları e, başlığına söylediklerini e, açıkçası göz önünde bulundurmak ve damat mesajlaşmalarına e, gitmekte fayda var. Ali Bey... E, yer, Buyur. E de size yardımcı olayım bu durumların nasıl bir şekilde şekillen nasıl olarak ortaya çıktığına. Yani geçtiğimiz sene sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin en kanlı yıllarından bir tanesi geçti. Türkiye'nin en büyük kanlı e, terör saldırısı, en fazla haya, kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı bir sene önce bugün oldu. İki seçim atlatıldı. E, ve ardından çatışma süreci tekrardan başladı. E, barış ortadan kalktı ve başka patlamalar ve saldırılar da meydana geldi. Oldukça gergin bir yıl olarak nitelendirilebilecek bir durum yaşandı. Ama buna rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılında ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına baktığınız zaman şaşırıyorsunuz. Daha önce de bunu söylemiştik geçtiğimiz ayda. Buna göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirinde gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.6 puan artarak %46.5'e yükselmiş. En zengin %20'lik şu andaki pastanın %46.5'ini alıyormuş. En yüksek en düşük gelire sahip olan %20'lik grubun aldığı pay ise %0.1 azalarak 6.1 olmuş. En fakirlerde, en yoksullarda 6.1 alıyormuş. Toplumun en zenginin %20'sinin gelirinin en yoksulu %20'sinin gelirinin oranı ise %4.5'tan %7.6'ya yükselmiş. Gelir eşitsizliği de artıyor. Zenginler açısından bir sorun yok gibi duruyor. Buradaki soru şu. Zenginlere abad diyor. Evet. Sonunda işte istemedikleri kendilerine kimyaları uymayan ama sonra teslim olduklarını eline öptükleri yaladıkları çünkü 15'e katladıkları bir servetle karşı karşıyayız ama buna karşı yoksulların oyları da ipotek altında. evet. Evet. Buradaki mesele bu. Yani 30 ne? milyon ne? yoksulun bulunduğu Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre nüfusunun %15'inden fazlası yoksulluk sınırının altında olan Türkiye'de büyük bir Artan bir gelir dağılımı adaletsizliği de göze çarpıyor dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi neoliberalizm. Yani. Bu noktada şeyi soru gazetilerde çıkan haberler benim kafamı karıştırıyor. Yani Bağdat caddesinde nişan taşında dükkanlar kapanmaya başlamış kapalı çarşıdaki dükkanlar kapanıyormuş kapalı çarşıdaki dükkanlar ya da buradaki dükkanlar kapansa bile gerçekten bu insanların canını yakabilecek noktaya gelmesi için ne kadar süre ihtiyaç var gerçekten işlerin kötü gittiğini anlamaları için. Yani bunu e, oylarını e, ipotek altında e, olan yoksullar için mi söylüyorsunuz? Hayır o, oranı oranı sahibi olan ev sahibi olan kişi için iki tane Bağdat Caddesi'nde dükkanı kapandı diye e, ekonomik kriz geliyor bir önce önlem alınması lazım şeklinde bir açıklama yapabilecek gücü ne zaman bulacak bu insanlar diye merak ediyorum. Şimdi bu insanların e, yani şöyle bakmak lazım e, asıl cevaplanması gereken soru şu e, yoksulları ipotek altına almış bir Erdoğan ve AKP var. Ve sermayenin bütünlüğünü de bugün için kendisine bağlamış bir iktidar var. Ama bu iktidarın açmazları da var. Mesela siyaset geliştirme bunun üzerinde düğümlenmedi. Bu demin sorduğumuz soruları, yani İPATÖK altındaki yoksul oy ki AKP oy veriyor bu insanlarla. Nasıl çözebiliriz? Bunun bir temel şeylerinden biri, iktisadi olarak bu insanların kazandıkları var, kazandıklarını sandıklarını... E, ...elden çıkmasıdır. <gülüyor> bu bir ama... ...bu öyle tek başına... E, ...kullanılabilecek bir enstrüman değil. İktisayar bir şey. Tabii ki Türkiye'nin... ...bakın e, bildiğimiz... ...büyüme e, anlamında bir büyüyeme... ...sıkıntısı var. Bu... E, ...kendini ciddi olarak hiç hissettiriyor. Senin dediğin Karınlı Çarşı ve Bağdat Çarşısı... ...hikayeleri başlıyor. E, bu ve işsizlik rakamlarına yansıyor... Ee, aynı zamanda e, uluslararası e, fonlama kabiliyeti etkisi gibi değil. Aynı zamanda ülkede bir, bir savaş var. Aynı zamanda bir savaş var. E, terör e, almış başını gidiyor ve e, bir darbe teşebbüsü var. Onun arkasından demokrasi arkaya alınmış bir hukuk devleti olmanın e, özellikleri tamamen e, ortadan kalkmış durumda. Biz hukuk devletinden söz etmemiz için cımbızla bir şeyleri bulmamız gerekiyor. Otoriterlik ve otoriter rejim e, kurulmuş ve hatta rejimin ismine ne diyeceğiz? Yani şu anda anayasasından bile söz etmek e, mümkün değil. E, ve anayasa mahkemesi, e, var olan anayasayı e, koruyan ve onun kuralları içerisinde hareket etmesi gereken bir kurum. E, Başkan diyor ki e, onu ondan söz etmiyor. E, diyor ki bir anayasa e, önerisinde bulunuyor ve o zaman soru karşımıza şöyle çıkıyor yani Türkiye şu anda neyle nasıl bir şeyle yönetiliyor işte bu o hal e, bir anayasa yerine geçmiş durumda evet ve mesela geçenlerde e, Çiğdem e, Toker'in Cumartesi günü yanılmıyorsam e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yok dün yazdığı bir nokta var. Mesela hükümet sözcüsü olan Numan Kurtulmuş o halin üç ay daha uzatılması haberini hayırlı uğurlu olsun diye evet. söylemiş. Yani bu hakikaten dünya tarihine geçebilecek şeylerden biri. Olağanüstü hal demek zaten Travmanın ta kendisi demek. Bütün ülkeler için böyledir yani. Ali Bey, Buna hayırlı uğurlu olsun demek yani alay eder gibi diyor. Ana Muhalefet Partisi'nden de çok kısaca bahsetmek gerekirse yani ben e, size bir sorum var. E, ne zaman çıkmak istese Ana Muhalefet Partisi başarılı bir eylem olsa arkasından farklı bir şekilde gen aynı şekilde mücadele etmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor. En son Anıtkabir'e yapılan parktan sonra şimdi bir de Anıtkabir'e halı saha yapmışlar. E, bu halı ile alakalı tartışmalar her an patlayabilir. O halı saha oradan kaldırılsın diye ve yani ana muhalefet partisinin tartışması da buraya kilitlenebilir gibi duruyor sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> halı saha mı yapılmış? Gerçekten? Halı saha yapmışlar, evet. Dib, dibinde şey vardır ya. Muazzam bir spor kompleks vardır. Anıtkabin hemen karşısında. Yok, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan demiş ki bu nasıl saygısızlık. Çocuk Parkı'ndan sonra şimdi de halı saha yapmışlar. Bu halı saha oradan ya kalkacak ya kalkacak demiş. Şimdi e, ana muhalefeti girersek e, çıkamayız. Çıkamayız <gülüyor> ama şöyle bir durum var. Yani ben zaman zaman yani Ömer Bey e, sen bana lütfen tasdik edin ya etmeyin. E, şimdi Mustafa Kemal Atatürk e, o bir arkadaşı vardır. Aslında geçmişte onun Patrondur Fetho Peker. Fetho Peker'ın yanında ateşe militer gider. O sefirdir. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz evet dinliyoruz merakla ha. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nu Ben Fethi Okyar'a benzetiyorum Böyle son hali öyle CHP'de yani Fethi istediği zaman Atatürk başvekaletten Az eder günün birinde çağırır, Hadi sen bir muhalefet partisi kur Yeni kapı ruhu olursun gibi yani bak ikiniz de benim evlatları mısınız? Şimdi e, Ali Bey dede, kapı... dedemin yakın arkadaşıydı. Neden nasıl böyle söylüyorsunuz şimdi? Vallahi bilmiyorum <gülüyor> bu son günlerde de çok hatırlatmaya başladım <gülüyor> ama bugün vallahi de şimdi, şey, bu o düşündü de bilmiyorum. <gülüyor> bu övür dedemin. Bu övür dedemin. Evet Sezai Ömer Bey. In. O serbest fırkaya girmiş miydi? Ee, hayır. Hmm, anladım. Neyse işte e, İralova'ya çağrılır. Fethiye şey kur. Muhalefet Partisi kur. Bak bu sefer e, arkamda olacağım. Makbule de yanında. Nuri de yanında der John Kerry filan. Böyle. E, sonra kapattım Fethi der. Böyle şimdi işte darbe Fet sonrasında. Kapattım dedi parti mi? Parti partiyi evet. Partiyi serbest ülke. Serbest. Kapattı Türkiye, Fethi Parti. E, Fethi Parti'yi kapatıyorum der. Bütün Adnan Menderes orada yetişmiş bir siyasi Hı. çıtır. Ondan evet. için külle olarak CHP'ye tekrar geçerler. Ondan sonra bu FETÖ okuyan rolü gibi bir rolü var. Yani o, yeni kapı ruhu ne demek yeni kapı ruhu? Yani bunu ona gidip işte yani bunları analiz etme kabiliyetinden son derece uzak bir e, ana muhalefet var. Zaten teşhis koyamıyor. Yani mesele zaten şeyden başladı. Haziran seçimlerinden sonra dünyanın derisinde görülmüş. Yani e, daha gösterdiğin Cumhurbaşkanı'na daha gösterdiğin adamı desteklemiyorsun de meclis başkanlığına kaçırıyorsun. Evet. Doğru. Ve bugünlere geliyorsun düşünebiliyor musun? Yani her şey hatayla dolu. Yani ben ömrü hayatımda e, işte hatırlıyorum 1973 e, tam doğan bütün güne CHP'nin, Ecevit'in çıkışına e, babamla gitmiştik. Hani o günden beri CHP izlediğimi varsaysam bir e, 40 yılı aşkın yani e, çocuktum gerçi. O Allah, Allah kolaylık versin. <gülüyor> o beter bir şey. Yani ben böyle kötü bir CHP yönetimine rastlamadım. İktidarı faşizme teslim ettiler. Ruh gününde yeni kapı ruhu. Hı. Ey ruh gelince kapıyı üç defa vur. Yok, Fethi Okyar'ı çağırdan neler söyleyecek? Ya bu Kılıçdaroğlu'nun ya bu CHP'nin. Ya inanılır gibi değil. Gel deyince gidiyor, git deyince gidiyor. Ne oldu? Şeyden sonra doğru teşhis koyamadıkları için aksaray tartışması ortadan kalktı. Evet. Ve otoriter rejimin pasif bir Fethi Okyar'ı oldu. Evet, şimdi tabii bir de akademisyenler, rektörler gidecekler, öyle mi şeye? Rektörler, evet, ya, yani şu, şu konu kudan, ki... konuya geçtik bugün ama yani aslında başka konular vardı, Musul meselesi filan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman son dönemde bu meseleleri doğru teşhis koyarak bir siyaset üretemedi. Onun için yani Anıtkabir'in Çocuk Partisi, spor tesisleri vesaire için Aksaray'da fona e, Aksaray'ın maliyetini ağzına alıyor mu? Hayır. Sana bedava Aksaray bedava mı? Çünkü Aksaray'ın elini öptü Türk sermayesiyle Hı. birlikte. Kürt meselesinde bir çözüm geliştirseydi bugün bunlara gelmezdi. CHP'den BDP bahsediyoruz, Hatırlatalım de, lettadım. bahsediyoruz. Evet. Yani düşünün eee HDP olgusunu biraz Haziran seçimleri öncesinden düşünün. Ve haziran seçimlerinde çoğunluğu kaybetmiş bir Erdoğan ve AKP iktidarını düşünün. Nereden nereye geldi bu ülke? Bugün otoriter bir rejim hakim. Bugün iç savaş. O gün savaş yoktu. Bugün darbe teşebbüsü olan o kadar gerilmiş ki herkes bile şöyle bir şey yapıyor. 14 Temmuz günü bu ülkede <gülüyor> muazzam bir demokrasi mi vardı? 14 Temmuz günü Danıştay ve Yargıtay pes ediliyordu ya birlikleri. Evet. Hatırlayın. Evet. Ve gelmez. Nokta nerede? İşte çıkan o hal kahiykalarla e, rejimin ismini bile e, yani e, anayasal rejimin adını bile koyamıyoruz. O hal anayasa oldu diyoruz onla ve o hale eleştirmek suç oluyor. Bunun anayasaya aykırı yandırını olduğunu söylemek suçumuz. Anayasa mahkemesi başlığında zaten son açıklamayla evet. e, buna taçlandırdı yani. Tabii evet, çok özür dilerim. Vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir de Musul meselesi hakkındaki düşüncelerinizi merak ettim ben. Ne düşünüyorsunuz? Son yaşadı. Ya, ona, ona girmeyelim. girmeyelim. Bence uzun uzun sürecek evet. çünkü e, Musul girmeden meselesi... önce savaş çıkarsa diye şey korkum benim de. Yok yok. Ha, tamam, ha, olmasın. <gülüyor> ben bak bütün bütün ne konuşacaklar gelince. 7'nci. Sadece enerjistler mahalleden. Yani, bu yani. teşeye geliyormuş. Bunu da ben hemen şey yapayım. Ee, bir süredir askıya alınan Türk akımı projesi yeniden masaya yatırılacakmış. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin ile Venezuela Bel Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ye İşin ilginç tarafı tabii enerjinin liderleri İstanbul'da buluşuyor adı altında. Yani dünyadaki bütün yani bir bir ardından patlayan olağanüstü yatırımcıların Finlanda raporları da dahil buna ki genellikle yatırımcı, uluslararası yatırımcılarla aynı fikirde olduğumuz pek nadirdir. E, bu petrol, boru hatlarının ve enerjinin artık fosil yakıtların asla yapılmaması yoksa dünyanın ömrünün çok kısaldığı söylenirken, enerjinin liderleri İstanbul'da buluşuluyor. Dünya Enerji Konseyi, Türk Milli Komitesi organize etmiş. 23. Dünya Kongresi ve nasıl işte Sudi petrolleri vesaire nasıl geliştireceğiz diye konuşacağız. Maduro mı? niye geliyor? En son Maduro'yu hatırladığımız yer 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yaptığı açıklamadaydı. Orada da Türkiye'de neler olduğunu gördünüz mü? Eğer sadece güçler ülkemde darbe yapmaya kalkışırsa o zaman Erdoğan'ın yaptıkları Bolivar devriminin yapacaklarının yanında bir bebeğin önlemleri gibi kalacaktır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Taktik öğrenmeye mi geliyor acaba? Evet herhalde. ay yakında. Allah bilmiyorum. Yalnız e, Musul konusunda herhalde devam ederiz. E, Musul meselesi ta yani Lozan geçen haftaki Lozan'ın devamı Kürt meselesiyle e, çok ilişkilidir e, diyelim sonra önümüzdeki haftalara pas atmış evet, evet. Ee, yani hem, evet yani o çıkmaz sokakta e, 1923 refleksiyle bugünün refleksleri tabii ki enerji meselesi var petrol var vesaire e, gelecek haftaları ya da ne zaman isterseniz paket çok güzel. Bunu çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gaz. How birbirimize will be me yanlış kapılarda geçmiş guncağım döneme iz arttı ilk gençliğimiz istersen hiç başlamasın istersen hiç başlamasın söz verelim kendi Evet Ayten Altman istersen hiç başlamasını adlı şarkıyla e, Türk pop müziğinin hatta caz dünyasının da önemli şarkıcılarından biri. Murat Amunga'nın şiiriydi bu arada. Evet. Murat Amunga'nın şiiriydi ve Ayten Altman'dan istersen hiç başlamasını dinledik. 10 Ekim 1929'da İstanbul'da doğmuş. Ve 2012'de yine İstanbul'da hayatı veda etmiş Ayten Altman'a da bir günaydın demiş olduk. Bu arada Giovanni Scogna Millo'nun da vefat etmiş olduğunu söyleyelim. Evet. Scogna Millo önemli bir Levanten ailenin çocuğuydu İstanbullu. Bir Rum anneyle Levanten İtalyan bir babanın. Çocuğu çok önemli kültürel çalışmaları oldu. Ee, Türkiye'de de hem sinema eleştirmeleri açısından eleştirileri hem de pek çok başka dalda da araştırma yaptı. Birçok konuda da aynı zamanda Açık Radyo'da konuk olmuştu ee, Bay Giavanni. Ve e, ayni, benim hatırladığım Mentin Erksan'ın ardından yapılmış olan bir söyleşi vardı Açık Dergi'de. Oldukça dinlemesi güzel bir söyleşiydi. Bir kayıbın ardından başka bir kayıp haberini bugün ne yazık ki vermek zorunda kaldık. Giovannis Konya Millo 86 yaşındaydı. Hayata veda etti. Ona da bir günaydın dedik. Günaydın. Yani önemli bir Türkiye'nin önemli bir kültür pencerelerinden birisiydi. Çok çalışmaları oldu. Evet devam edersek şimdi bu senin sözünü ettiğin olayın da şeyini gördüm. Neyin efendim? Fotoğrafını çok güzelmiş. Bursa'da Osman Gazi'de. Çok güzel fotoğraf çekmişler. Çok güzel fotoğrafları efendim. da yayınlıyorlar, paylaşıyorlar ama şöyle bir sıkıntı var. Fotoğrafı kimin çektiğine dair kaynak göstermek ya da bir referans vermek gibi bir gelenek yok. Bütün kullandığınız gazetelerdeki internet sitelerini, gazetelerin internet sitelerinde böyle bir şey yok. O işte be, demir parmaklıklar arkasından beslenen insan yavrularının fotoğrafını besleniyor. fotoğrafının referansı yok ama Doğan Haber Ajansıymış benim en baktığım, benim baktım benim hoşuma giden fotoğraf. İlginç bir olay. Ama 120 lira verirseniz yemek kantini varmış, 110 lira mıydı? Ama yemeği beğenmemişler içeridekiler. Çocuklar. Böyle yemek mi var 110 yemişler? lira. Evet. Ya da kantini kullanıyorlar. 150 ailede yemekler hem kötü hem de pahalı diye tepki gösteriyorlar. Bu arada bu hazır gıda meselelerinden filan bahsetmişken Türkiye'nin ihraç ettiği 164 ton limonun analizlerde insan sağlığına zararlı pestisi, böcek öldürücü bulunduğu için Türkiye'ye geri gönderildiği haber vardı. Nereye ihraç etmişler? Var mı bilgi? Rusya'ya mı? Ee, Rusya'ya başlamadı değil mi? Başladı e, mı? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Ben ilk sayfadan bakıyorum. Cumhuriyette var ee, yardımcı docent doktor Bülent Şık'ın daha önce kendisiyle de görüştüğümüz çeşitli konularda Bülent Şık'ın yaptığı bir analiz bu. 164 ton limonun oldu diyor. Yani Türkiye Bulgaristan'a gönderilmiş. Fakat insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasal madde olan pestisit kalıntısı belirlendiği için iade edilmiş. İç pazara sunuldu mu sunulmadı mı diye ve ayrıntılı bir araştırma var. Ve azınlıkça Batı Trakli Haber Sitesi isimli internet sitesinde yer alan bir haber bu. işte pestisit belirlenmiş. Yani birkaç ay öncesine ait bu haber güncelliğini yitirmiş gibi görünmesin diyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gıda güvenliği standartlarında gıda ve yem hızlı alarm sistemi RASF diye RASFF. Yani ihraç edilen ürünlerde Pestisit kalıntılarına ilişkin Epeyce bilgi de var Ve yani Acaba Bulgaristan'dan iade edilen bu limonlar sonra Doğu Makedonya Trakya eyaletine ihraç edilmiş ve o olayda RASF kayıtlarına girmemiş Olabilir mi? Yani bir kayıt varmış limon için ama kayıtta olayın geçtiği yer Bulgaristan. Yani Bulgaristan'a gönderilen limonlarda pestisit kalıntısı tespit edilmiş ve rast kayıtlarına girmiş. Ama her iki durumda mümkün ama sorulara yanıt aramak olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı bilgi sağlaman ötesinde bir anlam taşımıyor diyor. Ne oldu limonlar? Meselesi var çünkü. Evet. İstiyorsanız istatistiklerden de bahsedebilirim. Limonların akıbetinin de içinde alan istatistikler bunlar. Yani Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi olan Bülent Çık şeyi de söylüyor. Bu çok zehirli bir şey. İhraç üründe bile dozu yüksek çıkıyormuş ve çeşitli Avrupa Birliği ülkelerini ihraç eden çeşitli gıda ürünlerinde ...yasal mevzuata aykırı... ...pestisit kalıntısına rastlamak mümkünmüş. Son 3 ay içinde mesela limon ve biber... ...gibi ürünlerde... ...14 kez... Klori, ...klor... Pir, ...pirifos... Hmm. ...isimli pestisidin kalıntısı. Neymiş bir daha söyleyebilir misin? Klor... ...pirifos. Çok önemli çünkü... Fevkalade hormonal sistemi alt üst ediyormuş ve fevkalade bozucu etki yaratıyormuş. Yani benim çözümüm şu düşük fiyatla her zaman olduğu gibi iç piyasaya sürülmesi gibi bir soru işaretini barındırabilecek bir çözüm bulunabilir belki de. İşte oldu mu olmadı mı diye bir dizi olmuş yazı, olabilir. Bas, başladı şeyde. Olmuş olabilir. Dünya gıda fiyatları şekerdeki yükseliş öncülüğünde Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş. Bu da Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yeni bir açıklama. Tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 2.9 artarak 170.9 puan yükselmiş endeks geçen yıl eylül ayına yüzde %10 oranında artmış yani geçen yılın gıda fiyatlarına baktığınız zaman şu andaki gıda fiyatları %10 oranında artmış durumdaymış faunun açıklaması bu ee, Türkiye'deki durum ise negatifmiş gıda enflasyonu ilk kez bir eylül ayında negatif olurken işlenmemiş gıda fiyatları ve işlenmiş gıda fiyatlarında düşüş eğilimi devam etmiş Türkiye'de. Geçen yıl Eylül ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık %1.94 artarken bu yıl %1.7 düşüş göstermiş. Dolayısıyla işlemmemiş gıda yıllık enflasyonu sıfır derecesine doğru gerilerken işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışla 7.30'a gerilemiş. Türkiye'de ters bir durum söz konusuyormuş. Hemen akla gelecek olan konu galiba Rusya'ya yapılan ihracatın düşmesiyle olabilir. Putin de bu konuyla açıkla, alakalı bir açıklama yapmış gelmeden hemen önce. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın en büyük gıda üreticisi olma potansiyeline sahip olduklarını söylemiş ve bu yolda ilerlediklerini söylemiş Rusya'nın. Evet. Peki. Şeyi bir de şu anda aradım bulamadım. Çok sayıda kağıt birikti. Haber birikti elimde. Fakat ilginç bir haber rastladım. Belki sen bulursun hemen. Şey Çevre Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre komisyonu 300 küsur günden beri hiç toplanmamış, hiçbir toplantı yapmamış. Sence böyle çevre konusunda toplan konuşulacak bir konu olmadığından mı yoksa bütün meseleler çözüldüğünden mi neden dolayı oluyor bu? Haberi bulabilsem söyleyecektim. Valla bu detay. iklim değişikliği ile alakalı Paris'te imzalanan anlaşma Çevre Bakanlığı'nda, Çevre Komisyonu'nda ilgilendiren kalemleri yok mudur? Yoksa sadece bürokratlar tarafından bir evet ya da hayır şeklinde atılacak bir imzadan ibaret bir durum budur. Çünkü baktığınız zaman e, kağıt üzerinde girmesine çok az kaldı diyebiliyorum ben. Paris anlaşmasının yürürlüğe Çin imzaladı. Girdi, Girdi mi? Girdi. Ha, ben takip edememişim demek ki. E, Çin imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri imzaladı. Avrupa Birliği de en son yani yaptığı... Ya daha doğrusu yürürlüğe imzalık... girmesi için gereken şey aşıldı. Geldi. Evet, Sayı oran aşıldı. Avrupa Birliği'nin son imzasıyla beraber Türkiye de bu ülkelere dahil olabilir gibi duruyor sanki. Ama bunu yapabilecek olan araştırma toplantı ve hazırlık çalışmalarını ilgilendirecek bir durum yok mu mesela çevre komisyonu ile alakalı ee, üzerinde ya, çalışması gereken bir şey yok mu? Bilmiyorum. Beş. Yoksa giden. o da mı o hale kapsamında? Ama o hal 150 günden kaç gündür demiştiniz 300. Toplanır. Yani bir seneye yakın. Işte o halden de önce toplanmıyormuş. Orada evet. zaten bir ohal gelmiş. Öncesinde bir ohal var çevrede. Haklılar bir... galiba. Hı? Direnenler haklı galiba. Birçok bölgede de aynı zamanda e, çevre direnişi var. Mercimek tepede termik santral direnişi vardı. Ardından Zonguldak e, platformundan çet sürecine tepki vardı. Ce, e, Cerattepe'ye bahsettik geçtiğimiz haftalarda birçok bölgede çeşitli sorunların olduğuna dair protesto gösterileriyle beraber haberler geliyor. Ama toplanmamışlar bilmiyorum. Erken o hal olabilir belki. Erken o hal uyarı sistemi. Evet öyle bir e, ilginç. Yani bir yandan 900 kişinin bir anda gidip 350 bin kişinin evsiz kaldığı Haiti gibi kasırgalar var. Amerika'da iki 2 milyon kişinin tahliyesi için özel, olağanüstü hal ilan edildi filan. Türkiye'de de sürekli bir kuraklığın e, olduğuna dair önemli şeyler geliyor. Bir yandan da işte bu pestisiyle karışık durumlar var ama çevre konusu bunları hiç ilgilendirmiyor anladığım kadarıyla. Çevre komisyonuna en azından oturuyorlarmış da. Cumhuriyet Halk Partisi her herhalde... 300 gün çalışmalar oturuyorlar ve bak, maaşlarını mı alıyorlarmış? Evet ama sadece çevre komisyonunun çalışmaları dolayı değil genel maaş alıyorlar. Genel maaş alıyorlar evet anladın. Oturdukları yani için sadece değil. Sadece çevreyle ilgili di başka çalışmalar yapıyorlar. içerisinde evet. Kağıtları imzala gel götür al bunu. Şu, şuradan şu varmış. Meclis canım buna. bu milletvekillerinden. Milletvekilleri lazım. çalışıyor mu şu anda? Ne yapıyorlar? Çalışıyorlar Harul Harul. Hangi konuda? O halden, bu, bizi o hale götüren süreçten nasıl kalkarız, nasıl kurtuluruz şeklinde bir çalışma var mı? Ah. Bir, en son bir komisyon kurulacaktı bu darbeyle alakalı. Daha doğrusu komisyon çalışmalarına başlayacaktı. O da olacak herhalde. İnşallah yakında olacak. Şevre komisyon haberini bulamadım ama yani aşağı yukarı böyleydi. 100 gün olduğu şeyini hatırlıyorum yani. Bu arada proje okullarının isyanı da sürüyor. Velileri ve mezunları yol aristası için buluşuyorlar ve biz sizin projeniz değiliz diyorlar. Yani proje okul statüsünü alınan okulların mezunları ve velileri Kadıköy'deki moda sahnesinde... ...veya Kadıköy Anadolu Lisesi içinde yer alan Duru Tiyatro'da dün bir araya dün, gel evet. geldiler. Önemli aslında ve Veli derde Öğrenci Veli Derneği'nden Rıza Urtekin'de proje okulları adı altında ülkenin en başarılı okulları hedef seçildi. Eğitim sisteminde yüzlerce sorun varken neden Türkiye'nin en başarılı okulları gündemde? Tüm okulların laik, bilimsel, parasız ve nitelikli eğitim koşullarına çözüm aramak yerine var olan nitelikli başarılı okulları da liyakate dayanmayan kişilere teslim etmek ...memleketi öğrencilere ve geleceğimize de yapılan büyük bir haksızlıktır demiş. Ve yani bayağı şey vardı. Proje okulu ilan edilen Kadıköy Anadolu öğrencileri okulumuz kimliksizleştirmek isteniyor deniyordu. Cağloğlu Anadolu öğrencileri de proje kurbanı olan öğretmenlerine ki çok sayıda başka yerlere gönderilen öğretmenlerine... Çok hoş sıcak bir e, video kliple müziği eşliğinde bir kliple veda ettiler. Gözyaşları sel oldu. Bir veda mesajı da Pertevniyal öğrencilerinden gelmişti. Öyle bir gülümseyin ki sıcaklığınız güneşi kıskandırsın demişti. Kabataş Erkek Lisesi'nden de öğretmenime dokunma itirazı vardı. E, ve Kadıköy Anadolu Okulu'ndan da as asıl talaş şimdi diye hoş bir şey yapmışlardı yani bu da biz direneceğiz diyorlar sonuna kadar devam edeceğiz Eylemler, sosyal medyada ve başka yerlerde diyorlar başka okullara tayin eden öğretmenlerinin bu tayin işlemini protesto ediyorlar evet bu da böyle e aslında e, önemli bir konuya da getiriyor bizi aslında e, Ahmet İnsel programcımız, akademisyen ve dostumuz keyfi yönetime karşı direniş hakkı diye önemli bir konuyu ele alan bir yazı yazmıştı Cumhuriyet gazetesinde. Cumartesi günkü Cumhuriyet'te yani keyfilik mutlakiyetçi rejimlere özgü değildir. Meşruiyetinin kaynağını siyasal toplumun çoğunluğunun iradesinden alan bir iktidar da keyfi bir yönetim sergileyebilir diyor. Ve yani kanun devletinde bu kanun devletidir diyor. Hukuk devleti yürürlükten kalkar. Kanun devleti başlar. Eğer yasal yollarla iktidara gelmiş güç bir süre sonra bu sınırları kendinin istediği gibi belirleyeceğini ilan ediyor ya da böyle uyguluyorsa o zaman kanun devleti olur bu diyor. Orada da iktidarın keyfiliğine engel olacak bir karşı güç yoktur. İktidar seçmen topluluğunun yeterli çoğunluğunun desteğine dayanarak keyfi bir yönetim uygulayabilir diye aslında ders niteliğinde e, ayrıntılı bir analiz yapmış, şimdi tamamını okuyacak zamanımız yok. Fakat e, şeyi söylemek lazım, Bu e, şiddet ve zor içermeyen her türlü yolu denemek zorunda toplumun geri kalanı. Yapılanların kabul edilemez olduğuna ikna etmeye çalışmak ve bu amaca ulaşmak için şiddet ve zor içermeyen her türlü yolu denemek gerekir. Bunu sadece mağdurların yapması da yeterli olmaz. Keyfi iktidarın doğrudan mağduru olmayanların da bu uğraşı vermek, verenlere destek olmak. Ahlaki yükümlülüğüdür. Bir etik, ahlaki bir sorumluluk ve yükümlülükten bahsediyor direnme hakkını kullananlar bu tarih boyunca çok çeşitli düşünür ve yazarların ve aktivistlerin temel konularından biridir. Yıllar yıla yani antik Yunan'a kadar geri götürmek mümkün. Bunu ben ekledim. Hmm. Ve şöyle bitiyor Ahmedin Selin yazısı. Keyfi yönetime karşı direniş hakkı başlıklı yazı. Direnme hakkını kullananlar toplumun geri kalanını iktidarın meşruiyetini yitirdiğine ikna etme çabasında başarısız kalabilirler. Keyfi yönetim kendi belirlediği kanuni yollardan iktidarını uzun bir dönem sürdürebilir. Toplumun geri kalanı toplumun diğer kısmının yaşadığı baskı, haksızlık ve zulme karşı duyarsız olabilir. O zaman o devlet sınırları içinde yaşayan insan toplumunun toplum olma, Ortak değerlere sahip siyasal topluluk olma niteliği de kaybolmuş demektir veya zaman içinde kaybolmaya mahkumdur diye bir analiz yazısı getirmiş. Tamamının okunması e, da haddim olmayarak tavsiye edeyim önemli bir analiz yazısı. 8 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumartesi günü çıkan Ahmet İnsel'in köşe yazısından bahsettik. Durum bu oo. merkezde. Soru yok mu? Hı? Soru yok mu? Ee, Ruşit Külter hariç diye bütün sorular cevapsız. Ama detayları var. Ee, hangi konuda detay var? Zabıtalar. Tiyatro oyuncusu zabıtalar. Ha, öyle mi? Evet. Ne olmuş? Tekrar e, tiyatro oyuncularına mı dönmüşler yoksa zabıtalık Zabıta görevini yapmaktan mutlular mıymış? Şimdi bulacağım haberi. Evet, ben de bu arada şeyi söyleyelim. En önemli sorulardan birinden hiç cevap yok. Power Trans Suskunlu diye Ciden Toker'de haftanın demi adlı köşesinde Pazar günü dünkü cumhuriyette vermişti. Yani. Albayrak Cumhuriyet Gazetesi'nin geçen hafta manşete taşıdığı soruları cevapsız bıraktı. Ee, ya Başbakan öğretmen alım mülakatındaki reis sorusuna cevabındaki gibi konuşulur konuşulur unutulur diye düşünüyor ki iktidar baskısının medya sahipliğini ve gazetecilik alanının nasıl daraldığı hatırlanırsa kendi içinde tutarlıdır bu diyor veya Cumhurbaşkanlığı himayesi ve baş, bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak Dünya Enerji Kongresi'ne gölge düşürmek istemiyor. De facto karar verici dedik yani fiilen çünkü Albayran adı zaten şirket kayıtlarında yer almıyor ama en son ticaret sicilinde yayınlanan şirket kararına bakınca imza yetkileri güncellenmiş yok onun adı fakat bütün kararlarda işte bu şeyde hack edilen şeyde e-maillerde bütün kararlarda etkili olduğu belirtiliyordu. Yani 3 yılda bir dünyanın farklı kentlerinde yapılan ve 22 kongreyle köklü bir geleneğe sahip olan ek, yani Dünya Enerji Kongresi'nde 9-14 Ekim tarihi aralığında <Gülüyor> 4 bir yanından ya yani enerji aktörlerine ağırlıyor ve o kadar önemli ki 2 ee, e, yıl öncesine kadar mütevazı bütçeyle ancak saygın bir dernek olan Dünya Enerji Kongresi'nde bir darbe yapılmış. Türk Milli Komitesi'ni bürokratik bir operasyonla ele geçirmiş AKP iktidarı ve Elektrik mühendisleri odasının itirazına karşılık 2014 kongresinde tücüye aykırı biçimde 465 memuru bir günde derneğe üye yapmışlar. Ondan sonra da operasyon gerçekleşmiş. Böyle de bir durum var. Bunu da belirtelim. Power Transite'ye suskunluk devam ediyor. Bir soruya, sorulardan biri cevapsız. Evet ama bu konuyu musulsuz da musula yapılacak operasyon ve ondan sonra Türkiye'nin müttefikleri orada potansiyel müttefikleri konusundan da ayrı düşünemeyiz. Çünkü şöyle bir durumda söz konusu hatırlarsınız Rusya'nın bu kriz başladıktan sonra yayınladığı bazı video görüntüler vardı. Petrol tankerleri Türkiye'ye doğru ilerliyor IŞİD'in olduğu bölgelerden şeklinde lanse edilen ardından yalanlanmıştı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'nun Enerji konu Komisyonu Başkanı Şerkur Cevdet tarafından bizim e, şeylerimiz onlar e, tankerlerimiz Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan tankerlere aittir deniliyorlardı bu hmm. süreçten bu olaylardan bağımsız bir şekilde düşünülebilir mi biraz daha araştırma yapmak lazım ama bence hayır yani birbirine bağlı olmayan, birbirinden bağımsız olmayan konular üzerinde aslında tartışıyoruz. Bu Musul'da, Başika'da atış açılması, Musul'da yapılacak olan operasyon, Türkiye'nin müttefiki olarak peşmergiyi görmesi ve ona göre harekatı kendini içinde bu yer araması gibi durumlar. Neyse önümüzdeki günlerde konuşacağız. Galiba Ali Bey'le de ayrı bir şekilde konuşabilmemiz mümkün olabilir. Soru da şuydu. Daha önce sorduğunuz soru. Zabıtalardan... Ee, tiyatro oyuncularını daha doğrusu olay şuydu ben rotasyon öneriyordum evet rotasyon önerdiğiniz konuda Diyarbakır Belediyesi e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatrosundan DBŞT, DBŞT'den alınarak Sur Belediyesi'nde görevlendirilen 27 yıllık tiyatro oyuncuları zabıta olarak neler yapıyorlar şeklindeydi bununla alakalı bir anette bir haber çıktı ee, sezona buruk girdiklerinden bahsediliyor bu tiyatro oyuncularının çünkü oyunculardan Emin Yalçınkaya, Vural Tantekin ve Şehabettin Dağ'ın yeni rolleri zabıtaymış. Konduvik'te e, Konduvik'te Hasan Bükey ve dekor yapımcısı Recep Erel ise fen işlerinde kum taşımayla görevlendirilmiş. İlginç bir sezonu başlangıç yapıyorlarmış. Konuyla ilgili detaylı bir haberi bulabilmeniz mümkün. Bircan Değirmenci'nin kaleminden çıkmış. Nerede? Biyanet internet Biyanet sitesi de. üzerinden evet. Benden de son bir öneri var. Buyurun efendim. E, tiyatroda o zabıta yapılan oyuncular hı hı. zabıta rolü oynasınlar. Nasıl fikir ama? Zabıta rolü. Evet. Tekrar hı hı. zabıta olsunlar fakat hı hı. aynı zamanda da tiyatroya geri dönüp zabıtaların Zabıtı rolleri ifangin. paylaştıkları bir şey olsun. Oyunda rol alsınlar. Oyun içinde oyun ilginç ilginç postmodern fikir. bir açılım değil mi bu? evet ilginç bir fikir kendi olabilir. içine açılıyor yani işten çıkıp tekrardan işine devam etmiş olacaklar evet. bu vesileyle de hiç böyle mesleki deformasyon o sudan o, sıcak sıcak çıkıp soğuk suya girmek ya da farklı alanlarda farklı işler yapmak hayır. Değil. tam tersini sokakta da yapabilirler Zabıta'yı tiyatroyu zabıta olarak da icra edebilmeler sokak değil mi? tiyatrosu olarak evet, evet. İkili de olabilir ve çok çok başarılı bir şeye. sanat akımını da burada başlattım. Açıkçası olarak arkası, arkalarındayız. arkalarındayız. Evet ve dünya ruhsallığı gününde herkese böyle bir öneriyi desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz. Zabıtalar oyuncu, oyuncular zabıta olsun hepsi bir arada oynasınlar. Karman çorman her şey olduğu gibi. Çok güzel olsun. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Evet Bugünkü açık gazte. Thelonious Monk ve arkadaşlarından Round Midnight adlı parça dinliyoruz. Yani önemli caz piyanistlerinden ve bestecilerinden, aranjörlerinden biri Monk 1917'de bugün doğmuştu. 1982'de hayata veda etmişti. Ee, onun doğum gününü kutlarken hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. günaydın. 갔을 때